Sessiz Adamların Sesi Dünyasına hoş geldiniz. Ben Sat. Yanımda Yiğit ve İsmail var. Evet beyler hanginiz giriş yapacak? Selam merhaba diyelim. Miktar. Merhabalar efendim. <gülüyor> Nedim meclisi lan var mı azıcık? Merhaba. Var mısın? Benim evet. sesim şu an net geliyor bak eminim. Benim sesim de net geliyor ben çünkü dibindeyim ha mikrofon daha ne olsun. Ama ben de baya yakarım yani şey. Tam adınızı söyler misiniz? Şu anda kimse ben iyiyim şu an. Anlatın. Belki İsmail oğlum. Psikoloji bölümündeyim. Tamam. Kismetlerimi bekliyorum. Kimileri CM öğretici yarışmacı <gülüyor> yarışmacılara <şanları> başarılar <gülüyor> diliyorum şeyden bahsedelim ilk önce podcastte neden podcast yapıyoruz podcast bizim için ne anlamı ne ne anlam içeriyor ne anlam ifade ediyor ben bir şeyler söyleyelim <gülüyor> söyleyeyim söyleyebilirsiniz efendim söylüyorum peki elinizle kaldırmadınız ama olsun ha öyle mi yapıyoruz? öyle önce ses istiyorsun biraz biraz fakir giriyor biraz sessiz gir evet bence Sessiz adamların sessiz dünyasını kelime kelime incelersek, çok e, etkili bir tanıma ulaşabiliriz. Tamam, incele. Sessiz adamlar nedir? Sesli dünya ne olabilir? Şimdi sessiz adamlar, e, bir sürü olay yaşıyoruz hepimiz. Farklı farklı, farklı dünyalardan geliyoruz. Harbiden öyle. Ama her şeyi her yerde açıklayamıyoruz, doğru mu? Yani zaman yetmiyor, insanların takati yetmiyor. Yani ilgisi olmuyor. Ee evet, umrumda olmuyor. Ya çok Aynen. ters tepkiler veriyorlar. İnsana bir mesela öyle değil mi? Bir konuda ters tepki aldığın zaman diğer konuda a, korkuyorsun öyle kan. Korkuyorsunuz sen zaten. Korkma. Bayağı bayağı, bayağı oluyor. Oluyoruz. O yüzden huzur bir dakika. zaten o yüzden. Annesi babası çok kızgın. February'da insanlar içine kapanık oluyor. İçine kapanık oluyorlar. Herkesin öyle kötü tepki göreceklerini sanıyor. Ama ben burada da bir örnek vereyim mi? Geçen Mehmet Erbil konu şeyini dinledim bir YouTube kanalında konuşmasını. Adam bir ya çok şeymiş. Asosyal. E mi Demekol'dan. Evet. Sen bekler miydin Mehmet Demekol'dan? Olabilir, Olabilir abi. Tamam. Ben beklerim ya. Binç mesela diyor hala var diyor sahne korkun bin kişinin karşısına çıktığında hafif ellerimi ayaklarımı titrer diyor mesela. O normal ama. Önemli olan onu aşmak. İşte Tabii. onu becermiş. Ama çok komedyenlerde de vardır. Hafif bir asosyallik, hafif bir kendi içine kapanıklık, üzüntüsünü komikliğe çevirmek. Olabilir. Aynen. Ha, sonuçta herkes eksikliğini bir şekilde kapatıyor. Kapatıyor. Ben mesela ne? çok korkarım topluluk karşısında şey yapmaktan. Ama, ama şöyle gözükmüyor abi, Rahat gözüküyorsun. Yani ne bileyim mesela Cem öğretinin seminerine gittiğimizde orada hani ondan çıkıp konuşayım falan demek istedim kendi kendime Aha. ama hani oraya çıksam nasıl olur büyük ihtimal yine ben titrerdim yani. Önce Cem öğretinin ama şöyle bir olay var. Cem öğretir zaten oraya senin açığını bulman için bulmak için çıkıyor. Zaten çözüm bile söyle ki. Doğru. Sorun üzerinden gitti ki senin sürecini bulmak için. Sorununu bulmak için. Doğru. Peki, bizi buna iten şeyler, yani dile getiremediğimiz şeyleri paylaşmak paylaşmaktı. Neden dile getiremiyoruz normalde? Sadece bu diğer insanlarla mı alakalı, yoksa bizimle de alakalı parçaları var mı? Ya da bunu dile getirmek istiyorsak bir masada, önümüzde mikrofon yokken de yapabilirdik. Yani öyle niye yapmadık? Atıyorum az önce Fethi Paşa'dan niye öyle oturup konuşmadık da buna karar verdi Ya bence bunun diğer bir şey de insanlar hani siz de böyle bir şey yapabilirsiniz hani sizde de hani bu şey var hani Biz yapıyoruz sizde hani düşüncelerinizi belirtin, insanlar bursunun tarzında bir şey olabilir bence Ben biraz şey olursa güzel olur, atıyorum dinleyen birisi de konu üzerine bir şeyler belirtirse o zaman ben daha zevkli olacağım bir yorum, bir yorum Aynen. Yorum, paylaşayım. çok değerli Güncel konulardan birine geçelim mi, yoksa podcast çekmek ve yayınlamakla ilgili diyecek bir şeyler Aynen, mi var mı? Aynen, belki gezgahı burada sonlandıralım. Ara ara bölümlerde Aynen. bu konuyla ilgili döneriz. Konu şu, bugün Galatasaray'a, Afener'e, GOMİS <gülüyor> kaç tane çakacak? Anladım. Ben bunu merak ediyorum. Senin tahmininle bakalım. Şimdi benim tahminim bir kere beraber bitecek ben nasıl bence bu, bence bu bence bu berabere gidecek. Bu arada şu anda kadın kadın dinlemeleri direkt kaçırıyoruz. Evet. Ama <gülüyor> kadınlar arasında futbol severler var abi. Vardır da çok var. az. Mesela yani. bak benden fazla maç izleyen kadın futbol sever vardır, vardı Vardır yani. da şimdi bizi dinleyecek olanların içinde bu hani zaten hmm. 50 kişinin içinde tamam hani 25 kişi bulursun da hani bizi hmm. dinleyenlerin 20 kişinin içinde bir kişi bulmak zor. Doğru doğru. O yüzden hani şey. Evet kadın çeyizleri kaçırıyor şu an ama. E, dinlemesinler o zaman yani durdursunlar. Ya Ondan da atlayın. Bu hamile gelsem feminist şeyleri. Ya da, ya da atlayın yani 5 dakika sonrasında atlayın ne olacak ne kaybederler ki? Ya tabii evet. Hiçbir şey olmadı. Yani ve olarak bence hani bir kere evet Galatasaray burada favori olabilir ama hani geçen sene de Hı -hı. favoriydi. Yapma abi, geçen sene favori favori, Hayır, bu sene geçen, farklıydı. Geçen sene favoriydi, şöyle favoriydi, bu bugünkü kadar favori değildi tabii Doğru. Bugünkü favori favoriliği nasıl arttı sana söyleyeyim, Cüneyt Çakır'ın hakem olmasıyla arttı. <gülüyor> <gülüyor> ya böyle bir şey var mı ya? Var tabi, ben o, sana, ben o, sana adam, sayılarla geliyorum. Abi adam gibi top oynuyoruz ya. Adam gibi top oynuyor olabilirsin. Bu bir şey diyeceğim, derbilerin oynanmayacak bu arada. Adam gibi top. ben ben direkt söyleyeyim evet, adam on Omnis adam... en az 4 gol atacak, 4. Bak dörtten aşağıya atarsa sap sen şu podcast yayınında böyle böyle dedin. Önüme de koy. Gomez inşallah sakatlanmaz diyorum ben. O adamın bak bir ya kırmızı kart gösterilir ya sarı kart gösterilir. Valla Fenerliler, siz Fenerlilerle utanıyorum şu anda. Resmen Gomis'in sakatlanmasını istiyorsunuz. Hayır adam sanki Bak tamam. İsmail kabul ediyor. İsmail ben ben kabul söylüyorum. ediyor. Yapılacak. Beşiktaş maçı geçen yıl. Galatasaray maçı. Volkan, Hasan Hadi. Başka kimimiz var? Ozan, Mehmet Topal. Hepsi aslan kesiyorlar bir anda. Adamların üzerine ne Mübarek şey gibi. Mekan basmış insanlar gibi gidiyorlar. Aa Fatih Terim. <gülüyor> bu arada Galatasaray son yedi veya sekiz maçtır derbi kazanamıyor. Hem kendi sahasında hem dış sahada. Abi o imparatorlu zaman döneminden önceydi. İmparatorluğu yenemediğimiz için de oğlum. O 12 buydur. <gülüyor> biz yes, imparatorlu adam var biz imparatorlu vardı vallahi. Herkesin imparator var ya. Siz ana iyiyiz, siz o diyor imparator. gibi zaten İngiliz Krallığı var. Evet. Tudor ailesi değil mi? Evet, evet. Zaten imparator demediğiniz kimse kalmadı. Niye ya? Herkese bir. Kimi osmanlı? diyorsunuz. Kime O's yetine? O's yetine başka başka kimi imparator diyoruz? Osmanlı imparator mu? ya. Ee, ha <gülüyor> Şimdi sallıyorsun <Evet>. burada. <gülüyor> Bizde imparatorluk yok. Ben küçük bir haber veririm ile de ilgili. Şu anlık aldı. Nab Nabil Dilan mesela derbide çıkmama sıkıntısı var. Dün e, mide problemleri göstermiş. Aynen, aynen. Midesine kramp girmiş ve e, akşamlayı kusmuş galiba heyecanla. Derbi heyecanı da tutmuş olabilir. Bak söyleyeyim. Aslında Nabil Dilan mesela Alper Kutuk daha iyi olur gibi geliyor bana. Değil mi derbide ben de onu tavsiye ediyorum. Çünkü Nabil Dilan bir oynuyor bir oynamıyor. Aynen. mesela kaleye de aslında ne bileyim. Ortamadır. Volkan tamam, derbilerin adamı, şey falan ama şu an Kamen çok formda. Ben, ben hiç maç izlemedim ama Kamen yani Kamen şu an çok iyi. Sizin zaten tek bir kaleci tercih var <gülüyor> ama yedeki kaleci yok Mesela sizde de o sorun var. Mesela biri sakatlansa herhangi bir yedek Oğlum bir bizim yediğimiz mi? Cenk Gönel'di, Malaga'ya gitti. Biz böyle bir takımız Bir dakika, e, Malaga'dan kim mi gitti? Kamen gitti bize geldi <gülüyor> Şimdi benim söylediğim bu değil. Sizin yedeğiniz yok. Mesela biri sakatlansa herhangi bir mevki Yani kaleci olur şey olur falan, hiçbir yedeğiniz yok <gülüyor> Fernando Hiç şey var ya Hayır abi, kesinlikle katılmıyorum. Bizim Gomis diye bir oyuncumuz var. Gomis en kötü gününde 4 gol atacak sisteme. Bir 4 gol! Var. Mesela dağlı bir eşliğiniz Ozan Tufan var mı sizin ortasakınızın? Ben ben dağlı geçmiyorum Ozan. Sizin taraftarlarınız. Gerçi sen sizin taraftarlardan biraz farklısın. Sen <gülüyor> evet evet. Genelde sevmezsin sizin taraftarları. Oha ya, sen ne yaptın ya? Yani? Sevmiyorsun abi, yalan mı? Abi şöyle bir şey. Ben gazetel taraftarını görmüyorum ki adam akıllı. Ultrasa işte, ultrasa. Hayır ben abi. bak bak ben ilkokulu ortaokulu, liseyi şeyde okudum yani Üsküdar'da okudum üniversiteyi şu anda Beşiktaş'ta okuyorum Galatasaraylı göreceğim bir yer yok. Sen yani, hep böyle fenerli Beşiktaş'ta kalırsın sen nasıl gazsaralısın? <gülüyor> abi işte anlamadım ben de dayımın bir başarısı mı yani? As Asimli olmadı da, asim da şükred bence. Evet. Gazsaralı. Bu bir ara şeyde Beşiktaşlı falan olacağım olacağım diye kesiliyor Abi, abi. çok iyi Beşiktaşlılar ya bayılıyorum Bak maç günü Bir şeyler. de son iki senedir türedi bunlar abi bu Beşiktaş çok iyi bak iyi değil Şampiyonluk olmadan yoktu bunlar Alarmes yok şampiyonlukla bak ha. şöyle beşiktaş diye takılıyordu ya Abi <gülüyor> bak Abi bak bizim okuldan çıkıyorsun aşağıya Beşiktaş'a yürüyorsun tamam mı Yürürken Süleyman Sabah Caddesinde falan böyle ben Beşiktaşlı olmalı insanlar görüyorum Yine böyle Beşiktaş Meydanı'nda hafif böyle Beşiktaşlı insanlar görüyorum. Hoşuma gidiyor yani. Mesela bazen marş falan söylüyorlar. Yani çok güzel bir ortamları var. O yüzden hoşuma gidiyor. Fener, fener ortamında da şey. böyle. Sen değil insan şey, şey, şey, şey. Abi görmüyorum ki onları suçuyor. Sürekli görmüyorum onları. Ama Fener ortamında iyidir yani. Niye kötü olsun ki? Türkiye'de şey, bir sivil şey, toplum kuruluşu. Bak. modada modada Bağdat Caddesi'nde oturursun arkadaşını sohbet edersin. İstediğini içersin falan, ondan sonra stada gidersin, misliyona izlersin yani. Beşiktaş da öyle. Beşiktaş, Beşiktaş da, istediğin yerde, istediğin yer, oradan maça geç. Galatasaray'da, şimdi şöyle, bir de ben, Anadolu yakasındayız ya biz. O yüzden Galatasaray'ın nerede yani stadına gidip gelme falan, onlar bana külfet gibi geliyor. Mecdiye köyde Eskiden, şimdi şey işte, normalde metro var. Ama abi, şimdi o metroya her türlü tip biniyor sıkış sıkış tıkış tıkış adam hakma attı ya şimdi de bir tek Galatasaray taraftar da böyle hakma bakmıyor abi bütün taraftarlar atıyor yani doğruya doğru bize sıkıştırdı mesela abi bütün ta bütün takımların taraftarları biraz kafadan kontak yani ama rahat hissetmesi lazım ki şey Bence adamın şimdi. başka işi yok kendini çok yalnız hissediyor işte Fenerbahçelilik Galatasaraylılık üzerinden bir kimlik buluyor hala aynen Hala halali koçtan korkuyor musun Ali Koç'u severim, buradan Koç grubuna da iletelim. Koç grubunda çalışmayı çok isterim, özellikle ve ekonomi öğrencisi olarak. Türkiye'nin en büyük ekonomi grubu, ekonomik gücü. Ali Koç'tan korkuyorum, kabul. Yani sırf o vizyon bile yeter bence. 1970 Havaç Derneği'nden dahil biliyorsun mu? Evet evet, çok güzel bir alış konuşması var. Evet çok güzel, gerçekten çok güzel. Evet beyler, derbi konusunda söyleyecek lafınız yoksa Spor tahminleri almadık. Tamam, ben, ben veriyorum. Söyleyeyim mi? Söyleyeyim. 6-1 Galatasaray. 6-1 Galatasaray. Golleri de söylüyorum. Gomis. Kaç tari? Tolga. Şey. Neydi o anladı ya? Fegüli. Heh. Hayırlıydı. Şey. Rodriguez. Evet. Rodriguez falan oynamazsa bir de. <gülüyor> Oğlum. Gir, girip atacak. Bakma. Heh. Siz de yapın. Kaçar kaçar. Dört Gomis. Bir Rodriguez, bir Tolga. Bir Tolga tamam. Bizden kim atacak? Vallahi bilmiyorum ya. Bence Yansen çok yakın duruyor. Oynar değil mi Yansen? 1-1 ya. ya. Ben golde tahmin edemem de 1-1 diyorum ben. Veya 0-0. Oğlum o zaman benden tahmin etmemi istedin? Ne? Ben de demiyorum. Sen, sen de demiyorum diye pas geçebilir miyim? Abi çok ortadayım ya. Abi gazay kazanacak gibi geliyor sana ya itiraf et. Ya doğru yok. be, doğru be abi. Ya tamam. Şimdi ben bir Galatasaraylı olarak bu gerçeği söylemek istiyorum. Ben objektif bir adamım. Galatasaray Fenerbahçe ile oynayana kadar namahaluptur yani. Ondan sonra gider orada. Bizim. Zaten bizim namahalupları bozma gibi bir şeyimiz var. Ta takım olarak da Doğru doğru. Manchester United tarzı takımlara çok bozduk yani. Doğru. Sizi de bozarız. Bozarsınız bir şey demiyorum Hem Ben çok severim Fenerbahçe'yi. Evet. Özellikle Ali Koç başkan olursa daha da çok severim. Sen Fenerli de olursun. Olmam. Basket'te? Ama bugün şey maçı var, Antep maçı var. Evet. Antep alacak o maç. Gaziantep. Olur o maç. Fenerbahçe'de ben bir şey görüyorum. Bogdanovich Ekber'in sonrasında bir moral bozukluğu görüyorum. Ee, şey yok. Ee, Bobby Dixon ile çok öpüşüm şu an. He öyle mi? Bilmiyorum. Yok. Evet. Sakatlar şu an. Hı. Mesela Bobby Dixon'ın şeyleri yoktu e, Kalinç ile beraber. Iroh. E hiç izlemedim Ağırlık ben onu ya. ya. Zaten kötüyüz ya. Ya Malaga ve orada şey değiliz. Pardon, şey izledim ben bir tek, Hazırlık maçlarını izledim. Hazırlık maçlarında böyle şey var. Hani takımda bir boşluk var anladın mı? Yani sanki doldu, hani şey gibi birisi bir kalıp açmış ama eldeki malzeme kalıbı doldurmaya yetmiyor. Bir de şeyi var, e, henüz Euro Lig'in ülkelerinde şeyini görmedi tabii. Hani Euroleague'deki o ülkelerine desteğini hmm. henüz görmedik. İki deplasman oynadık. Aynen, iki deplasman oynadık. Bir tane Türkiye'de şey, BAMVİT'e karşı oynadık sanırım ülkelerden o da. O da zaten hani çok da lig maçlarında... Çok iyi bir deniz şey... var, ülkelerden evet. Hem Ataş'a e çevresinde oturan insanlar falan orayı mükemmel dolduruyorlar. Evet. İnsanlar da dolduran birisin. Ya Malaga ve e, Milano maçında son çeyrekteki son saniyelerde hep şey yaptık. Malaga'da işte kaybettik. Milano'da kazanacaktık uzatmalara gittik. Kazandığı kazandı zaman, sonra, bir, daha daha bir daha daha. Daha sonradan kazandı. Şeyde ben. gördüm, Youtube'da gördüm özeti. Evet. Mellie son 2-3 maçtır oynamadı, Bu maçta baya 15 sayı falan hmm. attı. Aynen. Suukaz zaten iyi götürüyor. Aynen. Benim adamım. Ki zaten Bobby Dixon'la Karinich ikisi de... Karinich çok iyi bir savunmacı. Bobby Dixon'la çok iyi bir hücum. Hmm. Karinich'e çok rol düşecek. Çünkü e, size'da bir 4 numaramız veya 3 numaramız yok. Mellie biraz kaçama koydu sanki. Jason Thompson. CST aslında çok çabuk faal alıyor. O Ömer Faruk gibi. oynuyor demek. Evet. Ömer Faruk çoktan Amerika'da. Oo gitti. Gitti mi o ya? Tamam. Niye gitti ki ya? Kalsın ben herde NBA... ihtiyacınız yok mu? Kendisi şey. istedi. Hı. Bir izinsiz gittim bir. NCW'a gitti değil mi? Hı hı. A abi, abi, ben onunla ilgili Murat Muratanoğlu'nun yorumunu dinlemiştim. Kimin hakkındaydı hatırlamıyorum. Yani gitmesin diyordu. Çünkü ilerlemiyormuş. Yani mesela Doğuş Balbay da NCW'den gelme ve oyununu ne kadar ilerletti. Tartışılır. Ben Doğuş Balbo'yu izlediğim zaman böyle bir kere sadece defans yapabiliyor. Normalde mesela Avrupa'da oynasam en azından bir hücumunu ilerletirsin. Ama Efes-Fenerbahçe maçı, maç doğuşu biz risk ettik. Üçlük atmasına adam iki tane oradan gönderdi. Oyun bir anda Efes'e döndü. Hmm. Yani gününü bulunca atıyor. Yani Ama hangi gün bulacak? İşte öyle de bırakamazsın bir basket. Ya Anadolu Efes'ten de bir bahsetmek lazım ya. Yani. Koskocaman ekol diyorsun ama kötü gidiyorlar, çok Kötü çep. gidiyorlar. Kötü yönetiliyor galiba. Yani Erikme Kalın'ın hmm. çevresinde bir takım kurmak çok zor. Galatasaray'dan gelmediyor. Geçen sene de şey, şeyin üzerine takım kurdular değil mi? Hertha üzerine Hurtal kurdular. Yani Hertha hayatta kurman lazım Hertha üzerine. Şeyde Doğuş da yeni takım olmaya başladı. Mesela Vanamekers'a geldi şeyi, diğer bir Guardler şeyi, チェஸ்கаya gitti. gitti. Will Clyburn. Ha, ha, aynen, Clyburn チェஸ்கаya gitti. Ya doğuş, ya bence orada doğ, doğ, doğuş, doğuş, doğuş, doğuş grubunun yaptığı çok büyük bir ayıp ya. Niye? Feri Şahin ya, bir Abi ama bak şöyle bir şey var. Ya şöyle düşün. Orduda bir tane çocuk var tamam mı? İstanbul'da üniversite kazanıyor. Bir tane işte şey çıkıyor, gönüllü çıkıyor buna. Diyor ki gel ben seni İstanbul'da ağlayacağım, yurt bakma. işte yurt listelerine adını yazdırma falan. Her şeyim benden, evim benden falan. Çocuk bir sene oturuyor, iki sene oturuyor. Ondan sonra üçüncü senede çocuğa diyor ki, ''Sitli git, ben evi kapattım.'' diyor. <gülüyor> Adamın yaptığı burada ne? A Adamlık mı yani? Önceden... Adamlık demeyelim de şerefsizlik yani. Yarı dönemde o çocuk öğreniyor ama bu evin kapanacağı. Abi önemli değil ki. Sonuçta sen çocuğun önce elinden tutuyorsun. Ondan sonra sokağa fırına çıkartıyorsun şey yani. Ferit yani. önce Darüşşafık'ı doğuşu, Darüşşafık'ı bir yere kadar çıkarıyor. Ondan sonra bırakıyor. O senin anlattığın örnekte bir yere bir yükselme vesaire bir şey yok. Nasıl yok? Adam ordudan İstanbul'a getirdi işte bu bir yükselmedir Türkiye içinde. Ama adam evsiz kalmadı. Adam küçük bir eve düştü. Nasıl, Nasıl evsiz kalmadı? Dört. Otolay, iki odaydı. Oğlum şamandıra odasına döndüler. Ben görüyorum ha sürekli yenilik duruyorlar Euro ya. Eurocup'ta iyiler, ilk maçları kazandılar. Nerede? Eurocup. Eurocup. Tamam, hadi eyvallah. Ama yani zaten bak, katılmıyorduk bak, ya. Europa... Evet, katılmıyorlar mı? 2 kişi alacaklar. Abi geçen sen Doğuş var. katılmadı mı? Hayır. Katıldı, Nasıl katıldı? 4 kişiydi. Dur. 4 kişilerdi, Wildcard'la Doğuş katıldı. Ama Euroleague yönetimi dedi ki çok fazla Türk var. 2'yi yenilirler tekrardan. Tabi ki şimdi 4 tane İspanyol var. Al işte. 4 Niye? Euroleague yönetim kurulunda bir sürü İspanyol var, var çünkü var. değil mi? Hı -hı. Ama İspanya'nın şampiyonları daha fazla. Bizde 1 Tekken Erbaç'a kazandı yani. Hadi Fenerbahçe, Real Madrid her 3 yılda bir şeyde yani, finalde. Abi şimdi Real Madrid'de mesela şöyle bir şey var. Şimdi o Slovenyalı genç çocuğunu, Dončić'i çıkarttılar. Don Onlar da altyapı da güçlü. Evet, gayet. O çok önemli bir şey. Evet, bu, bence basket spor olaylarını kapatalım. Evet. Evet, soruyu soruyorum. Öldürme ihtimali günde bir olan bir hastalığa yakalandınız. Evet. Bu hastalığın tedavisi için ne kadar para verirdiniz? Ne olacağına bağlı aslında nasıl bir şey olur? Binde, binde bir ölme riskin evet. var abi? Eee? Ölme ihtimali binde bir. Hastalığa yakalandı. Peki tıp ne diyor? Abi tıpım boş ver. Sana diyorum ki şu an konumunla düşün. Cebindeki parayla evet. durumunla düşün. Ölme ihtimali binde bir olan bir hastalığa yakalandı. Ölme ihtimali binde bir. Ölme ihtimali binde bir. Ne kadar para verirsin? Ben lira ayırırım. On bin lira. Bin lan Bin. bin. Tamam. Beş yüz. Beş yüz. Tamam. Şimdi bu hastalığa ilaç geliştirmeye çalışıyorlar. Size de bu hastalığı verecekler. Sizi kobay olarak istiyorlar. Hı -hı. Bu kobay olmak için ne kadar para istersiniz? Binde bir. Değil mi abi? Hastalık? Binde bir. Yine binde bir. Şöyle kaçamak bir cevap vereceğim. Kobay olmam. Öyle bir seçeneğin yok abi. Bir milyon dolar. <gülüyor> Tamam. Sen? Bende 500 bin. TL. <gülüyor> TL abi bir şey TL TL. Ben dolar. Abi şöyle söyleyeceğim. Sizin beyniniz farklı mı çalışıyor bilmiyorum da. Amerika'da normal, normalde insanlar da yapıyorlar bu deneyi. İnsanlarla, insanlar kendilerine bu tedavi için 200 bin lira veririm diyor. Kobay olmak için de 10 bin lira isterim diyor. Binde bir ya. Abi binde de sonuçta öyle bilirsin. Evet ya, binde birde yani. Tansiyon hastalığı bile daha yüksek yüzleri yani. <gülüyor> evet, gerçekten öyle. Ulan sonun içine sıçtınız. Ama mantıklı bir şey söyledi adam. Tamam yani... buradan ilerleyemedik. O zaman şuradan ilerleyelim. <gülüyor> Nobel Edebiyat... Edebiyat, ed, edebiyat diye dilimize yapışmış. Nobel ödüllerini takip ediyor musunuz? Hayır. Aa, neydi o? Bir tane son çalışma var tıpta ilgili. Neydi o? Bilmiyorum ama ben Nobel Ekonomi Ödülü'nden bahsedeyim. O Bu kitap sene... de o. <gülüyor> Abi dur. Bu sene Nobel Ekonomi Ödülü'nü bilmem ne Taylor aldı. Hı hı. Tamam mı? Ve Taylor için o Nobel e Ödülü veren heyet hı hı. şöyle bir ifadede bulunuyor. Taylor sayesinde ekonomi ve psikoloji disiplinleri arasında köprü kuruldu. Şimdi... Adamın olayı şu, davranışsal iktisat, evet. dürtme ekonomisi. He, kitabın adı bu. Dürttan söyleyeceğim zaten. Bu adam şunu öne sürüyor, insanlar bir ürünü alırken her zaman akılcı davranmaz. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani Bakın, bir insan akıl, akılcı davranması yani fiyatı yüksek bulduğu için hani almamasıdır bence. Ha, aynı. Ama, ama mesela, mesela bazı durumlarda hem paran yok ha? ama yine pahalı olanı almaya çalışıyorsun. İşte burada da kredi kartı devreye giriyor. Yani bence akılcı davranmamak psikolojini arttırır. Çünkü sonuçta beğendiğim bir şey var. Ama alamazsam bu sefer psikolojim hani çökük olacak yani. Tabii psikolojini arttırmak için böyle bir alım yapıyorsun. Aynen. Yani ama şöyle de bir şey var, hani o, onu, o parayı ona veriyorsun, bu sefer paradan da psikolojinin şey yapabilir. Yani burada insanın aslında kendini düşünmesi lazım bence. Parayı mı daha çok önemsiyorsun yoksa e, kişiliğini mi? Çünkü o eşya senin kişiliğini de yalnız bence. Doğru doğru diyorsun. Yani elinde bir iPhone olmasıyla bir Vester olması arasında çok büyük fark var. Aynen, fark var. Ona bakarsan toplumsal hani zihnimizde oluşan ingeler var. Mesela, herkes hamburger deyince, %70'imiz ne der? Burger kiler, değil mi? Ben McDonald's isterim ya. Tamam sen %30 ol. Niye %30 benim ya? Ama çoğundan, ben çoğulcuyum ya. Çoğundan Burger King vardı değil mi? Hayır yani. Re reklam aldık. <gülüyor> Şu an parayı basıyoruz. <gülüyor> say baba sakin. <gülüyor> ya, ya şurada 1000'lik daha vardı ya. Şu 1000'lik desteği ver İsmail. Tamam gönderiyorum. <gülüyor> o, kalkmıyor be. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Mesela bir hamburger almayı sen iki marka hadi iki markaya indirelim Bürsül binlerde kimce hamburger yerine giderse Burger King veya McDonald's'tan yer. Ve daha pahalı daha Ş pahalı. Nasıl şey davranmıyoruz? Aynen. Şöyle bir şey var mesela burada da yine hani hem kendi kişiliğin hani para ön önem mesela bazı hani e, Burger şeyleri e, 30 liraya falan hani evet. tek hamburger menüsü yiyor ama onların da hani ekmeği köftesi falan. Bayağı yormuş. şey Bayağı işte ne yani diyor ona da. Burger House mu? O tarz bir şey vardı ya. Var, ha, Burger, Burger House var. var. Kapitoy'da vardı ya. Yani. Mesela o tür şeyler yani ama şöyle bir şey var yani aslında e, şeyin de bağlı. Mesela 30 liraya hani hamburgerimi alırım hani işte soğan halkasını alırım işte napitimi of, alırım of. patates kızartması yanında işte en büyük boy alırım diyorsan hani McDonald's Burger'a gidersin. Ama evet. işte o tadı, hani ben mesela o tadı hani 30 liralıktaki tek hamburgerlik tadını McDonald's'ta almam. Hı hı. Çünkü yani adamlar harbi et şey yapıyorlar. Bence ben para verir miydim? O ana bağlı yani. Şimdi bu Teyler abimiz bu kararları etkilen 3 olayı yani 3 başta indirmiş bu olayı. Birincisi kısıtlı rasyonelite. Bu rasyonalite aslında bu kobay örneği idi. tedavi örneği Yani aslında insanlar bu soruya şöyle cevap veriyor. Ben kendim Tedavim için 200 bin dolar harcarım. Ama, kobay olmak için 10 bin dolar isterim. Halbuki ikisinde de aynı riske sahipsin. Hmm. Aynen çünkü yani... Hastalığa yakalandığında da binde birsin. <gülüyor> kobay olacağın zaman da binde birsin. Ama bir insan niye kobay olmak için? Bence on bin dolar az. Ya bilmiyorum. O artık insanın kendisiyle alakalı. Orada ama psikoloji de geliyor. Çünkü tedavi olma amacıyla... Sen şey yapıyorsun, kovay olmak istiyorsun. Hı hı. O yüzden daha düşük para istiyorsun. Aynen aynen. Ama siz öyle yapmadınız. Hı hı. Belki çünkü binde bir bana çok az geldi. Yüzde bir olsun. Yüzde bir, hadi birazcık daha bakarım o zaman. Ben de gelirim. Abi bir şey de değil olsa. Olsa. Abi Bir şey, bir şey diyebilirim. Yalnız binde bin bir çok yüksek bir oran İsmail. Ya çoğu hastalıklar, diyorum ya şu an öyle bir dünyadayız ki. Şu binde bir yani insanların gözünde çok küçük bir şeye geliyor aslında yani genel bir çerçeveden bakarsan evet binde bir yüksek bir oran. Ya yani şimdi açık konuşalım. Sen binde birlik bir hastalığa yakalansan, Hı -hı. ne olurdu? Belki de yakalanmışımdır şu an. Ne yapacaksın? Bir, bir şey yok. ne olurdu? Ne kadar para harcardın? Ya 5000 yani bin dolar harcamazsın abi. Ya bir kere her türlü daha fazla harcarsın. Ben 500 lira dedim. 500 lira? Evet. Abi saçmalama ya. Ya binde bir hastalık dediğin şimdi orada ama tamamen i̇şte hastalık dakika. psikolojisine giriyorsun. bir dakika bir dakika. Şu anda sen binde birlik bir hastasın. Tamam. Tamam hastasın. Ve yani bunun tek çözümü Amerika'da. Tamam. Bu çözüm için bir milyon dolar harcar mısın? Yoksa sen şey mi dersin? Ben binde bir olmaya kabul ediyorum. Kabul ederim. Vallahi bir milyon dolar harcama. Yani öleyim gideyim. Binde bir eğer ölüyorsa kabul. <gülüyor> ama ben 999'u da düşünürüm. Abi şöyle düşün ama. Ya, ya Türkiye'nin tamamında bu hastalık varsa? Devlet politikası olarak mı düşüneceksin? Hayır yani diyelim bütün Türkiye'yi bulaştı. Banwit'in Banwit'in bir ambalajlamasında sıkıntı oldu. Evet. Sen de büf, e, Üsküdar, sağ, Üsküdar Meydan'daki bir büfeden tavuk, dö tavuk döner aldın ya da evet. nugget'lı sandviç aldın, yedin, ha. hastalığı koydun. koydun. Ne yapacaksın? Ve devlet bilmiyor değil mi? şu an? Biliyor herkes de biliyor, sen de biliyorsun. Ne zaman... devlet diyor ki, bir dakika ve devlet diyor ki bunun için 100.000 dolar vereceksiniz yoksa ölüyorsunuz. Böyle devlet olmazsa olsun derim işte şey yapabilirim. <gülüyor> 100.000 dolarla sonuçta Türkiye bunu diyorsan Amerika hayatta demez. Ben o 100.000 dolarla Amerika'ya gider, tedavimi yapar, gezer, bir güzel gezer diyeyim. Oha ya! <gülüyor> Neyse abi ben bunun ülkese iPhone X'de de var o olay mesela. Aaa iPhone... evet bak o konulu çok güzel Ona ben de bir yorum yapmak istiyorum. iPhone X'de mesela Türkiye'de kalıp hani iPhone X alacağına Amerika'ya gidiyorsun vizen falan alıp gidiyorsun. Hani vizen yok düşün vizenin satın alıyorsun işte şey yapıyorsun biniyorsun gidiyorsun, gidiyorsun uçağa. Mesela orada hem geziyorsun hem telefonunu alıyorsun. Hani evet 100 lira falan daha pahalı oluyor ama 100 lira daha pahalı bir şey. En azından hani, ülke görüyorum. En azından ülke görüyorum. Değil şu an zor. Ha, evet vizen. Hastalar için açtılar diyebiliyorum ama tabi hasta olmadığımızda Biz de kapattık vizelerimizi, biz de, onlar da gelemeyecek <gülüyor> Yatırımı kim yapsın? Abi Hindistanlılar iyi yapar ya yani. Mumbai'di o biz Mumbai'di Mesela Sierra Leone'da biz şey kaldırdık, vizeleri kaldırdık Sierra Leone Sierra Leone Oo, şey. Gidelim hafta sonu Gidelim abi Gidelim o gezelim Bu arada garbun Sierra Leone'un da köftesi çok iyi diyor Çok iyi diyeyim. Orada bir de mesela bir gün boyunca nefes aldığımda 2,5 paket sigara içmeye ben <gülüyor> Ciddi misin? Öyle değil, şey ya. Oğlum kapalamam da mı bütün ülke? Bir saniyeti falan Havası çok, çok kötü var Hadi ya. Hmm. Sanayiler dolayı mı? Evet. Ne da... güzel bak sanayiyi getirdik be biz bu ülkeye. <gülüyor> Helal biz bize. Yani, bu arada diğer iki etkiyi de sayayım. Hakkaniyet tamam. algısı, bir de irade zayet. İrade zafiyeti. zafiyeti. İrade zafiyetini az çok herkes anladı herhalde. Aynen. Öyle. iPhone, e, Vestel örneğinden. Şimdi ben algısı ile ilgili çok güzel bir soru soracağım. Sor hadi. Bir iş yerindesiniz. Birden ona kadar efor verebiliyorsunuz. 2500 lira verildiğinde ne kadar efor verirdiniz? Şey performansı göre değişiyor mu fiyat? Hayır. Bir. <gülüyor> bir çok az ya ben 5-6 falan veririm. İyi de para değişmiyor. Hayır şöyle şöyle. Senin eforuna göre değişmiyor. Sadece şöyle diyorum ben. Ben sana 2500 lira vereceğim. Sen bana bir efor vermen lazım. Ne verirsin? 3. Tamam. 5 bin lira verdiğinde ne kadarlık efor verirsin? 7. Tamam abi. Şimdi şöyle bir şey var. Muhakkaniyet algısı oluyor işte. Diyorlar ki, abi o zaman biz fabrikada 5000 bin lira vererek 2 tane mühendis çalıştıralım. 2500 lira verip 4 tane mühendis çalıştırmaktansa. Verim artıyor çünkü. Yani üç çarpı dört dersek senin cevabın ne? On iki. Yedi çarpı iki dersek on dört. Verim artmış oluyor. İstihdam azalıyor ve ama para vererek verim arttırmış oluyoruz. bakaniyet algısına da bu örnek. E doğru güzel doğru. İşte bu Taylor abimizin. E Tabii Obama da kendisi şey yapmadan önce son böyle ayrılmadan önceki kararlarının nersinde diyor ki. Bütün kamu projelerinde özellikle bu işte daha iyi, davranışsal iktisatı bütün projelerde kullanmalıyız diyor. Yani dünyanın evrildiği bir şey bu davranışsal iktisat. Bu arada ben de hemen söyleyeyim. Ee, şu an bir adam daha var. Cass R. Sunstein ve Richard H. Taylor denilen Pegasus yayınlarını dürtme yani naç Kitabı şu anda e, Türkiye kitapçılarında diyelim. Reklam vermeyelim buradan. Türkiye kitapçı. Diyaner. Diyaner 28 50 kitap Çok ürün. pahalı. Diyaner'den almayın. Kitap ürünü 18 liraya getir. Diyaner para verirsen reklamını yaparız. Diyaner harbi çok pahalı kitap ya. Kitap ürünü harbiden pahalı ya. Ben verdim kitap. 18 liraya getirtebiliyorsun internetten. Güzel ama ya Diyaner. Ben Diyaner'i seviyorum böyle dolaşırken iyi oluyor. Evet güzel. Ama Diyaner'da ben... Ben hmm. Diener'la Starbucks'ta iki tiplerden çok rahatsız oluyorum ya. Bak bugün, bak bugün karşılaşmadık. Diener'de Star Starbucks'ın biletse sabahdı. Ha değil mi? Böyle bazı tipler oluyor böyle diyorlar ki Ya işte geçen, işte bilmem ne Starbucks'ta da şundan içiyorduk arkadaşlar. Tadı da çok acı geldi be abi falan böyle. <gülüyor> çok rahatsız ediyor tipler beni. O tipler, gayet garip tipler. Yani. O tipler işte Berkecanlar. Berkecan. Berkecanlı. O kız, mesela o tiplere de kızlar çok şey yapıyorlar. Alttan oluyor bu tipleri mesela bir şey yaptık. Görmeler. Nasıl alttan oluyorlar mesela? Şu an sosyal medyaya çok geldi belki görmüşsündür. Hı. Şey mesela hani ne yaptın mesela kötü bir laf ettin ya. belki erkeç işte çok tatlısın, baklısın. Ama mesela Hı. sen, ben yapsak bu hareketi geri zekalı, ha, geri zekalı. zekalı. Ya. Çok Aynen. Aynen. Hayır zaten senin umurunda veya benim umurumda değil zaten. hani ha, Kızım umurunda ha, ama. Kızım şeyinde, umurunda. İşte böyle de bir iki yüzlü kadınlar deyip kadınlara... Yine bir, bir, <gülüyor> <gülüyor> Burayı da burayı da atlasınlar. <gülüyor> kadınlara vuralım. Tabi bunlar Pelin sular ama değil mi Pelin sular Pelin mi? sular evet. Ya benim benim Fatma'm, Ayşem böyle midir ya? Evet yani. Aynen. Kız dediğin, kadın dediğin böyle olacak. Aynen. Girls power ya. Hatta biraz daha ileri diyorum, bayan dediğim böyle olacak. İyice saldırsınlar. <gülüyor> evet iyice saldırsınlar istersen. Valla bayan çok ters ya bana. Niye ya bayan lafında bayan... Baydan türüyo ya böyle bir şey olabilir mi? Ne alaka abi ya. Arkadan koşarken mesela kadın mı diyecek? Kadın bir baksana valla. Hanım'ın şey zannedi Teyze Anafendi. ama ama yaşlıya göre yani şeyine göre. Abi şimdi ama kadınlarda da şöyle bir şey var. Atıyorum kadın elli yaşında, <gülüyor> tam elli demeyeyim elli yaşında bir tanıdım. Kadın diyelim altmış yaşında tamam mı? Teyzecim diyorsun, ne teyze adım abla de bana. Tamam abla de. <gülüyor> abla de, şöyle bir Abi şey var. Abi bana çok apık duruyor. Onlar kızlar galiba bayan kelimesinin bazı kızlar, hani feminezi değil de feminist. Ben gerçek. bazı kadınlar var mesela direkt kullanıyorlar, bayan diyorlar. Evet, hayır ama onlar işte gerçek, şöyle feminist. Onlar cinsiyet belirtilen bayanı sevmiyorlar, yoksa kibarlık açısından bayan söylemini destekliyorlar. Ha. Femin İyi abi nasıl oluyor? Femin feminazi Femin var, feminazi. Feminazi. Aynen, onlar iyice böyle işin hani doruklarında ve saçma saçmalamaya başlayan evimselciler gibi. Yani sizden üstünüz onlar. Çok çok üstünüz onlar. Üstün olamazlar abi ya. Biz zaten Üzer, eşitliği savunuyoruz ama hani üstün olmak da biraz abi, komik Abi şimdi bir şey diyeceğim, ben tam bir çomar imajı çiziyorum belki ama... Abi nasıl eşit olabilir ya kadınla erkek? Olur abi. Abi yapma ya, o zaman... Sen erkek mi? daha mı eşit? Hayır, evet. bence öyle. Fiziksel olarak öyle. Hayır, fiziksel ben olarak, olarak bilemem. Fiziksel olarak bakarsan evet olabilir. Abi yani bir hamal olarak hem de eşit. Hamal olarak bir kadın görüyor musun? Çok çok kadınca görmüyorum. Hayır, hayır yüzdesini konuşalım. Ama Vardır belki. Burada buradan bütün hamal evet, ve Karadeniz, çocuğu kadınların seranına. Karadeniz her gün şey yapıyorlar ya, çay toplamaya her gün onlar gidiyorlar. Karadeniz kadınları gerçekten garip ama bak. Abi. Abi bilerek söylüyorum. Gerçekten ayrı bir sınıfta onlar. Kadınlarda Karadeniz kadınları ayrı bir sınıf. Abi Karadeniz genel olarak ayrı bir sınıfta. Bir evet, yerden. evet. Gerçekten evet. yani. <gülüyor> <gülüyor> yani Karadeniz öyle özel bir bölge. Öyle. Ayrı bir yer. Hırçın daha değişik oluyor. Türkiye'nin İskandinavya'yız diyebiliriz. Ben dürtü ekonomisine geri dönmek istiyorum. Evet. Hayatınızda böyle yani dürtü ekonomisiyle karşılaştığınız şeyler neler oldu? Ben mesela şahsen ee, şey olarak bilgisayar seçmem lazım. Bana bir anda mek göz kırpıyor. Mek almak çünkü bir ayrıcalık. Heh. Bir anda o zaman şey, şey hissediyorsun, yani bir dostun böyle bir sarılıp yatmak uyumak. Veya kaldırıp işte hemen tak tak tak girmek Bir insanın hoşuna gidiyor. Bir bakıyorsun böyle hani şimdi diğer markalar da Kötülemeyeyim. Toshiba'ymış İşte Lenovo'ymuş. Hani bunlar da hoş. Bunlar da kendileri dev. Casper Bunlar Kasper da dev. Casper için marka değil ki. Çok kötü mü marka. Kanka bizim bilgisayar Casper'yı o yüzden der <gülüyor> mesela der en de bence dedi. Bence evet. ıı, hani hep, hani şey bir mesela Android telefonlar daha fazladır ya çeşit olarak. Bir tek Apple'da hani bir tek e, şeyde iPhone'da Apple iOS var. Hani öyle olunca o sana böyle bir şey geliyor. Bir ayrı, can, ayrı özel, ayrıcılık özel, aynen o tip şey geliyor. Bence MacBook'ta da hani o tarz bir ayrı bir şeyi var. yani mesela diğer bilgisayar Android o da iOS kullanıyormuş gibi geliyor. macOS mesela Windows'a kuramıyorsun. Ama evet. Ee, şey, e, Windows'u e, Mac'e Mac e kurabiliyorsun. O da bir tane e, abiye söylemiştim şeyde tanıtım günlerinde. Tüp taktırmak diyor hep ona. <gülüyor> Tüp taktırmaya benzetir Windows'u Mac'e kurmayı. Ama Mac'e sadece Windows değil, e, Linux işletim sistemleri de kurabiliyorsun. O Linux ne? Hiç yani görüyorum ama şey... E, Linux işletim sistemleri tamamen uygulama geliştiricileri için çok öyle dedi. Bereketli bir Sizden uygulama geliştiriyor. de uçlu. Açık uçlu, aynen. Açık kaynaklı diyelim. Ee, Firefox mesela kullanıyorsanız. Bu arada ben Firefox sevmiyorum. Quantum çıkıyor. Ee, Google Chrome'u ikiye katlayacak bir hızda diyorlar. ne evet, de nedeler? Google Chrome bu arada çok da en iyi. Evet. bitiriyor Aynen. Hadi ya. RAM bitiriyor. Ben o yüzden mesela şeyde Windows 10'da bir şey kullanıyorum. Microsoft Edge kullanıyorum. Hiç evet, Chrome ve Edge yani. gerçekten hızlıymış. Ben Hızlı. o, o kullanmıyorum ben de kullanmıyorum. Sen de Mac var zaten. Aynen. Safari ben safariciyim ama Safari'ci yavaş bir şey ama Mac'te onu hissetmiyorsun. Yani Mac tercih ederken ona gelin. madem öyle. Mac tercih ederken eee komik geliyor sana. Hani bir şeyleri gördükten sonra. Yine de insanlar Mac tercih ediyor var. Mesela bir adam gazeteci diye veya editör ya e da iş adamı sunum hazırlıyor, adam. sunum hazırlıyor. Tak diye adam giderek gözü kapalı ...Apple Store'lara girip, abi Macbook Pro bir tane yani abi demiyor, bir Macbook Pro alıyor yani. Abi bir de Apple storelarının da düzeni çok iyi ya. Bayağı iyi yani. Evet. Dışarıdan baktığın zaman nezih bir yer gibi geliyor. Çok yok ama Türkiye'de bir İstanbul'dan var. Bilmiyorum Aa, lan, en güzeli, zorlu var da. en güzeli de Zorlu'da En güzeli de Zorlu'da var. Zorlu'da mı? Aynen, Zorlu'da küçük olmuş. Bilmiyorum, eyvallah. katlı falan böyle. Evet. Taborta da böyle giriyorsun taborta falan. Başka, falanca, <gülüyor> başka teknoloji dışında. Atıyorum. Su alırken, işte damla almıyorum da erik alıyorum. hayataya. Ama su da öyle çok ya. fiyat farkı olmuyor ki. Yani sudan mesela nesne alıyorsun yine bilir lira. Mesela simit al alacaksan, simit sarayından alacaksın abi. Yok, mesela yanında simit sarayı vardır. Olmadı. Şurada şey vardır, hani simit seyyar simitçi vardır. Hı -hı. Seyyar simitçiden alırım ben. Mesela Kadıköy'de. Hı. Simit sarayı var işte bankanın Hı. yanında. Yanında da şey var işte onun seyyarsın içine alıyor. Gidip seyyarsın içine alıyor. Şey, telefonu alacakken şöyle bir git gel yaşadım. Hani iPhone 7 mi alsam ama işte şey mi alsam hani Huawei mi S8 mi alsam diye. Ama sonra düşündüm kendi kendime. Ben işte özgürlük seven Hani ben kafama göre takılayım şey yapayım diye. O yüzden gittim Huawei veya S8 arasında kaldım. Aradım sordum da hani hangisini tercih edersin sen de telefoncu abi O da dedi hani. S8 yerine, bence Huawei P10 alman, hem son telefonu, Hı -hı. hem de... Takılcı de yani. Aynen, hem de zaten şey, ekran ekranı da daha iyi, kamerası da daha iyi falan dedi. Öyle olacağı iyi, tamam dedim. Ben de Huawei P10 alayım Hı -hı. Ben mesela, buraya gelmeden önce yaşadık, bilmiyorum fark ettiniz mi, ben şeyi açtım. ICT'yi almak için, hani dolaba açtım ya, ICT yoktu, Fusty vardı, Hı -hı. almadım ama. Ben de almadım. Direkt bir gözümüz Lipton'u onu aradı. Bu ne kadar akılcı bir de Fiyatlarını karşılaştırmadık. Reklam olarak da e, eşit reklamla diyebiliriz. Tam bilinirlik olarak ice, Lipton Ice'de uzun zamandır var. Ama tadı daha güzel. Evet. Füstü çok şekerli. Evet. Yani Hatta bilmiyorum şeker, şeker oranlarını hiç bilmiyorum. Belki füstü daha az şekerli olabilir ama tadı bakınca hani şeker basmışlar gibi geliyor. Peki bu dürtme ekonomisinin emlak sektöründe olduğunu düşünüyor musunuz? Mesela işte Üsküdar'da 3 artı 1 işte 120 metrekare bir ev 1 milyonken cadde bostanda 10 milyon. Tabii saldas çal şey geçer, deniz, deniz gören mi? manzara. Küçük görse bile insanlar ona daha çok ilgi göstermek istiyor. Deniz olmasın. İkisi de bir sokakta olsun sıradan. Hı hı. Ne %40'lık bir daha söyle 3. de 3 artı her şey aynı. Tamam Bu sadece, sadece deniz, cadde olsun. Birisi cadde hı hı. diğeri üstküler. Ama fiyatlar farklı. Var, Her yerde var. Ya bu, bu, bu neyin sonucunda oluşmuş bir şey? Toplumsal algı. Kendinize... Ben, ya bence bu tamamen dürtüme ekonomisinden kaynaklanan bir şey. Yani, yani top... ben, ilk önce insanlar şey yapıyorlar, hani oturdukları bölgedeki diğer insanlara bakıyorlar. Bir de ben bir yazı okumuştum. Mesela Kadıköy'de bir ev, alır, ev alırken, hani Ümraniye'de veya herhangi bir Üsküdar'da ev alırkenkinden daha fazla belge istiyorlar. Kadıköy'de bir aval alırken hani bir şey getiriyorsun yok bu olmaz hani komşu mesela sana şey diyor hani evli misiniz falan Bu tür şeyler Kadıköy'de daha fazla çok şey yapılıyor hmm. Daha çok merak edilip daha çok kriterler buna göre ev veriliyor Ümraniye üstü yorulmaz Diğer insanları işte beğeniyorsun Diyorsun ha ben de bu insanları sevdim onlarla beraber yaşamak istiyorum yani Mesela düşünsene Çekmeköy'ü bitirmek istemiyorum buradan ama On virüs, yani şey gibi, Nuh'un gemisi gibi. Çekmeköy'de her... oturan çok değerli bir... <gülüyor> her türlü, her türlü... Çekmeköy'ü cidden garip değil. Abi yani. ama bak, her türlü garip insanın hepsini on üstte bulabilirsin yani. On virüs, dokuz bir de. Çekmeköy Serseri'nin diye de bir kalıp da var bu arada. Nasıl yani? Ne farkları B var? Bağcılar ama. gibi bir şey. Aynen, Bağcılar gibi yani... E... Ha ben Bağcılar orada arada overrated bir şey ya. Yani... Overrated tabii bazılar ne bazılar yani? Ben o tipli söyleyeyim şey. abi, ben. Ben de kendine örnek vereyim. Üççe konuşalım, omuz ve yitit, metit. Özür dilerim. 11. sınıfta... şey Kavacı'ya gittikten sonra Beykoz serserileriyle ilk karşılaşmak. Abi Beykoz'da serserim olur ya Var, var, var. Buradan da basıyorum ve Çekmeköy serserilerini de görmüş... <Gülüyor> İnsanların bizi şeyde yok da... Yani şeyden görmüş, yani yanlarından geçmiş değil. Otobüste veya ne bileyim bir arabayla. Hı. Tipler 3 aşağı 5 yukarı aynı tipler Fosforlu eşofmanlar veya e, pazardan aldık der eşofmanlar. Pazar olabilir. Kesinlikle Bak bu bir düzme ekonomi sağlanabilir Bak bana olabilir. göre çorabını pazardan mı giyiyorsun yoksa şeyden Abi, mi? Ama çorap pazardan alınır ya. Bir durun durun. Bak çorabını genelde pazardan alırsın ama ayakkabını pazardan değil Nike'ın mağazasından ya da boynardan alırsın. Evet. Bunun sebebi çünkü dışta gözüken şey Nike Aynen öyle. İçinisi gözükmüyor. Aynen, Aynen. Yani seni yani, ekonomik koşullar, diğer insanların bakışları dıştan gözükeni önemli kılmana itiyor. Evet. Ben <gülüyor> <gülüyor> serserilerden devam edelim. Ha. Serserilerde mesela sen yanından geçip şöyle bir bakış atsam bile bana mı baktın kardeş diye. Ney kutsu mu böyle? Ben hiç yaşamadım. Ne? Ben hiç yaşamadım. Ben şeyde söyleyeyim. Çok... Tırsmadım ama e, hafif bir heyecanlandığım bir zaman oldu o dönem. Şimdi geldik işte basket oynayacağız arkadaşlarla. Geldiler iki tane veya üç tane çocuk yine aynı tip. Evet. Böyle pertek e, paytak paytak görüyorlar. Çarpma adidas eşortmanı. Çarpma adidas eşortmanları ve e, bilekler, bilekler gözüküyor. Bilekler de e, deriyi göremiyoruz. Kısa ayağını kısa. Paytak paytak geliyorlar birazcık garip geliyorlar. Aşağılama şimdi sen de serseri arkadaşlar. Elimde, elimde yok. Karim <gülüyor> değil yani. Ben Serserilerden açık... özür dilerim bu arada. Elimde sakız vardı. <gülüyor> Kardeş bir sakız alabilir miyim? <gülüyor> saniyede Buyur abi yaptım, iki tane aldı şöyle. Millete dağıttı. Oha! Ee, dikkat edin falan yaptı böyle. Buralarda serseri çok olur yaptı. Orada <gülüyor> meğersem, <gülüyor> e, hani Mecaz Bülsen deniyor o hareketlere. Bilip de bilmemezlikler Bil aynen mu? <gülüyor> Aynen. Tecavüle Arif galiba o tarzı var. Bilmiyorum ben de hiç ezberleyemedim. <gülüyor> Aynen o tarzda hareketler yaptılar, gittiler. Bayağı o zaman hafif bir yokladı bizi heyecan. Ondan sonra neyse devam ettik. Bunlar ee, ama hiç şey alenen kaldı görmedim ama duyduğum çok vardı. E, birbirlerine bıçak çekmelerden tut, sakatlanan insanlara kadar. Ya, bazı insanlar da arıyor ama biliyor musun? Öyle heyecan arıyor yani. Abi abi olsa da şey yapsak. Buradan o arkadaşlar dinliyorsa onlara da selam gönderirim. İsimlerini vermeyeceğim çünkü. <gülüyor> <gülüyor> İsimlerini biliyor musun? Biliyorum tabi Oha. Aa. Hayır, o, o, onlardan değil. Başka insanlardan bahsediyoruz. Eee şey. Dedeler birbirlerine bıçak çekip eee elektroşok tarzında takılan insanlardan bahsediyoruz. <gülüyor> elektroşok ne ya? Elektroşok bir düğme basıyorsun. Eee <gülüyor> tamam. siz hiç eee şey ne denir? Burayı keselim ama Aynı tecrübe ya. yaşamadım. Ya. Aynen öyle. Şey. Yani o zaman şöyle diyebiliriz. Bağcılardaki evle etilerdeki evin fiyatı da oradaki bu serserilerden kaynaklanıyor diyebiliriz. Ya yolda yürürken... Böyle dürtüyor seni. Yani, aynen yani. diyorum ya yolda yürürken psikolojik olarak bir içe kapanıklık hissediyorsun Bağcılarda veya başka yerlerde yürürken. Abi ben de bir şey söyleyeceğim. Bence evin fiyatlarıyla beraber artan bir şey var. Ya bu böyle birazcık sapıklık gibi gelebilir, ama değil. Ne? Hani, hanımların açık giyinmesi diyeyim. İstediği gibi giyinebilirler de ona lafım yok. Aşırı açıklardan bahsetmiyorum. Hayır, aşırı açıktan bahsetmiyorum yani. Yani mesela şöyle, Çekmeköy'e gittiği zaman, hı hı. genelde herkes kapalı, Tesettürlü. Tesettürlü, yavaş yavaş böyle üstükler arkadiköy falan böyle yaklaştıkça da böyle bir şey başlıyor? Beşiktaş. Hafif, hafifleme başlıyor. Ya böyle farkındaysanız fiyatlar artıyor. Aynen orada konumlanma işte dediğim gibi oluyor. Ama tabii istisnalar var yani Beşiktaş'ta hiçbir şey yok. Kafalı muhafazakar dediğimiz. Bir şey o zaman bir şey. Bayanlarda. O zaman biraz daha böyle Batılı giyen diyele. Uygun olur Avrupa mu? Avrupa'yı diyele. Avrupa'yı giyen insanlar mı zengin? Yoksa? Oralarda oturan insanlar mı Avrupa'ya giyinmeye giymeye başlıyor. Bir kere bence Avrupa eli tasertirni, tesettür. tesettür, tesettür insanlar daha zengin. o Ama belli kesme o tesettürlerinde. Aynen tesettür. Ama o şimdi hani o iki kesim yani hem başa çıkanmış yani, işte tesettürlü ikisinin de aynı kesimin hani üst kesimin hani ikisi de mesela tesettür daha öndedir hani açıyor. Hımm Şu anda Şu anda evet yani. Acaba neden diyelim onu da izleyiciler, dinleyiciler cevaplasın Limak İnşaat Limak İnşaat Sen benden daha iyi diyorsun onu şu sen anda, söylemiştin şu abi Şu anda Futbol Federasyonu'nda yönetici ya Yönetici Ne güzel abi Abi temiz iş Ben Nihat de Öztemeli yine buradan Nihat de Öztemeli yine bizi dinliyorum Gülelim <gülüyor> gülelim Ama şimdi futbol e, şunu da anlıyoruz ki. olmasını bekliyorum. Şunu da anlıyoruz ki Futbolda Türkiye yani futbol demek Türkiye demek oluyor yani bütün olaylar siyasetle dol kanadı diyor. Her şey ya. iç içe girdiği bir şey. Ha bence o biraz bizim insanımızın kendine olan güvensizliğinden kaynaklanıyor ya. Ya yani, siyaset yani. artık futbolda ya. Yok be. O kadar da değil. Aşırıs Aşırısı yok tabii çok, ki. Çok girmiş bence. Futbol siyaset arac giriyor bence. Nasıl giriyor ki? Melek yani, Yokçuk gibi bir insanın kulüp başkanı oluyorsa. Melek evet. Yokçuk'un nesi kötü? Bence gayet G sempatik gibi, bir adam gibi, ya. Bir yanlış kullandık orada da. E, siyasi bir Figürün, figürün, kulüp başkanı olması Bence de yanlış. Sıkıntı yani. Abi niye yanlış? Olabilir. Kendisi zaten iyi. Olur, olur mu? Kendisi. Yok kendisi. Güzel kendim yok. Hiç olmaz abi ya. Saffet Sancaklı'nın şeyi var, biliyorsun biliyor musun? Bilmiyorum, meclise konuşması var. Ne diyor? Ee, yılların Demirören tarzı kişilerin, hani direkt sakınmayacağım kelimeden diyor. Pılını fırtın toplayıp futboldan ayrılmaları lazım diyor. Niye? Niye mi? Abi, yani mahvettiler hale bak. Yılık mı? Mehmet Evikon'un evi lafını söylemiş. Bence o kadar kötü değil ya. İnsanlar abartıyor. Ben burada Mehmet Evikon'un lafını söyleyeyim direkt. Hiçbir fikirleri yok futbol hakkında federasyonu. Kesinlikle. Abi bence şöyle bir şey var. Futbol bence tamamen sokağa yansıtıyor yani. Evet. Yani, varken zaman, sokak değil mi? Millet zeklinde mi? mahalle futboluna kalkın eksiksizdir. Abi şöyle bak bak. Sokakta baktığın zaman 5 adamdan en azından ikisi üçü yere bir tükürük tükür tükür atar anladın mı? Evet, ama mesela nefet ederim o belli böyle her an böyle kavgaı tetikli. Aynen. Yani şey yani birisi sana dokunsa da ne oluyor kardeşim falan diyeceksin. Mesela... Be bekliyor adamlar. Hah yani. bekliyor. Hah ha, bekliyor. Futbolda öyle. Öyle. Futbolda da ama ama şöyle bir şey var. O sokaktaki tükürük ad atan adam o sağda kameraların çektiği yerde. Kötü davranan adamlar hemen eleştiriyor. Aynen öyle. Şimdi en basit bu işin en kavgacı adam kim dersen futbolda? Mero'yu daha bir yer. Türklerden mi? söyleyelim. Emre. Emre. Emre. Abi de bak Volkan'ın. Yine futbola döndük ama. Abi Volkan'ın şeyini hatırlıyor musun? Süper Kupa maçı. Orada Melo'nun Melon üstüne atladın. Vay o Melo'nun hasası. Melo evet. görmüyor musun? Yana çekiliyor Volkan atlayacağı yere. Volkan sevinç yapıyordu. Aynen sevinç yanında sevinç yapıyordu. Bak o kışkırtmak için kış yapılan, yanından yani. uçarak hani kolunu şey yapacak, hani yapacaktı. Yeniyor. Melo, melo ha. Yana şimdi. yapsın. Abi iyi de bunu Melo da yapardı şimdi. Tam Melo da yapardı da, Volkan diye gel, ya, tam yanlış bir şey tam. Ama ikisi de yanlış yapınca doğru da olmuyor gibi. Evet. E, tamam, tamam biz zaten onu demiyoruz. Abi tam Melo bak ilk Melo dedim ben zaten. Ondan sonra Vol Volkanın yaptığı aylık gel. Sonra niye ay diyorlar Volkan'a? Ay diyor. Ay diyor. Tam Volkan aylık yapıyor ama o o ay yapan Melo. Abi yapma ya. O sonuçta öküz gibi koştu üstüne. Yani. Üstüne koşmayalım. Yanımda şey yapacaktı, görsün sevinç yaptımdı diye. Hay Bir de bir de şey var mesela, peki Galatasaray o maçta kazansaydı penaltıları, ne olacaktı o zaman, ne yapacaktı? Nasıl ne yapacaktı? Hiçbir şey yapacaktı. Volkan öyle atladı falan üstüne, melonu. Hiçbir şey yapmayacaktı. Abi, bilmiyorum. Düzülecekti böyle. Tamam. Aşırı tamam. fevri davranıyor bence. Ya, Türklerin, bir şimdi diyeceksin ki Türkleri aşağıya dursana, tüm... İnsanımız yani böyle fevriydi abi bütlüğü sana... ha ben de bende davranıyorum da insanlara saygı göstermek lazım ya, ya. o kadar da değil yani Tabi Eee şey volkanı şimdi böyle örnek gelince bence bu devamı de çıkması lazım ya yani Aslında Ali kaldırabilir mi Ka e, kaptanını? Kaldırır <gülüyor> abi niye kaldıramaz? Abi volkan yani şimdi bir gomise böyle bir bakış atması lazım O gomis etkilenmez ki volkanın bakışından Bakışından değil ama önemli olan taraftarlar Orada Volkan'ın çıkmasa taraftarları tetikleyecek. Şeyi biliyorsun değil mi? Size böyle... ceza aldıracak adam. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Volkan bence kaleci çıkmasın abi. Tam tersine bizden kötü etkilenebilir. Volkan bu psikolojisiyle mi? Olabilir. O Çünkü olabilir. bak bizim bizim taraftarlar ne yapıyor biliyor musun? Volkan böyle kaleye yaklaşırken Gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel Adam gibi ooo falan böyle abuk sabuk sesler. İnsanın moralini bozar mı yani? Ee, Dürütme ekonomisine göre dönelim ama çok önemli bir evet, Devam edelim dürtme ekonomisine. Bak, ben mesela karşılaşılan bir yer daha var. Organik ürünlerle normalse ürünler. He. Şey, doğal, çiftlikten gelen diye. He. Onlar daha pahalı Ama şöyle yani organik kelimesi insanlar inanılmaz dürtüyor. Etkiliyor. Yani. Evet etkiliyor. İnsanlar onu almak istiyorlar. Aynen. İnanılmaz bir dürtücü. Aynı şey ben ilaçlarda da söyleyebilirim. Alternatif tıp ilaçları diye satılan ilaçlar belki de çoğu palavra ki yani var bildiğinde de şimdi marka vermeyeyim isimlerini tam olarak bilmiyorum. E, bunlar direkt açıkışlar şu haplar mesela balık yağları en basit hani tıbbın da tavsiye ettiği doktorların da tavsiye ettiği balık yağları hani ortalama 45-50 liradan başlarsa bu haplar 80-90 100 hatta 120'lere kadar çıkabiliyor. Oha. Aynı 80 e, pil hap yani. İlm ozu farkı var. İnsanlar insanlar ama onun o tanıtım şeyinden dolayı işte yok bizim abimiz şöyle or organik böyle böyle ben falan. Iki, üç ben 2 tane daha içimle veririm mesela propolis. Şu an en popüler olan alternatif tıpta. Ne işe yarıyor? Arıların e, kovanlarını korumak için saldırdığı saldırıya propolis diyorlar. O propolis sen de içersen sende sağlıklı baya vitaminli musun? bir tanesi bu. Sözde. Sözde. Bilmiyorum. Propolis kullanmadım. Abi ne kadar sağlıklı olacaksın? Her gün yürürken bir milyon ton egzoz soluyoruz hepimiz ya. İşte. Mesela ona bakarsan Supradinol D gibi markalar da var. Aynen. Onlar fiyatı daha düşük Evet. Ama bunlar da ne kadar etki ediyor? Her gün C vitaminlerini aşırı takviye alıp da hasta olan insanlar Peki, hala var yani grip, bu gripler. Spor yaparken mesela protein tozu almayı ne diyorsunuz? Onu merak ediyorum. Vallahi protein tozu ben bildiğim kadarıyla kas kas kültesini arttırmak için gerekli bir şey. Gerekli ben de tavsiye ediyorum. Hayır ben tavsiye etmiyorum ama gerekli. He. Evet ben Ama e, tabii ki aşırısız her şeyin olduğu gibi zarar. Ama asıl protein tozu okudan zarar değil, zararlı olan diğer şeyler, steroid de, falan, insüce, insüce, insüce. Aynen, aynen. Ama o onlar sıkıntılı. Protein tozu ne? Peynir altı suyu yani. Oha artık ya! Bir şey söyleyeyim mi? Bütün arkadaşlarım böyle söylerdi. Protein tozu ne diye sordum. Peynir altı suyu. Peynir altı suyu abi. Yani. <gülüyor> <gülüyor> protein mi oluyor bu su? Evet, peynir, hani peynirden alın peynir, ben al, peynir ya Bence bilmiyorum ya, her şeyin doğalığı gibi. Yaptırmayacağım. Tabii, canım. Tabii ki ya. ama e, mesela ben de bir ara denedim. E, dayıma sormuştum bu işi seven, e, şey fitness'ta. Dedim ki ben protein tozu alsam ve çalışmaya başlasam ne olur? Baktı kiloma sordu işte falan e, şeyler kaç. Dedi ki sen şişir, direkt kilo alırsın, göbek yaparsan dedi. E, birazcık altyapın olması lazım dedi mesela protein tozu için. Hmm. Yani protein tozu kurtarıcı gibi değil. Bir anda şişirmiyor veya kas yaptırmıyorsan. Onu destekleyici için bir altyapı, uykum bir çalışma ve işte, e, ne denir ona? Belli, düzenli çalışma lazım. Tabii doğru. Kasları çalıştırıyorsun, ondan sonra tozlu arttırıyorsun. Tozlar, aynen. Şey var ya, protein tozundan önce, bir e, fitnessçi arkadaşımızın da tavsiyesiyle, e, bu protein sütler var, onlar da. Şey kıvarlı. Bunlar evet, evet. için. İçim, içim. Aa, aynen. Onlar değil yani. Normal süt içeğine onlardan için. Aynen. Ya, abi et yiyebiliyorsan ince yiyemiyorsan yumurta gömeceksin Ersel. Aynen. Yumurtaya, zaten yumurta paran yetmiyorsa fitness salonunda öde etmez. O yüzden yumurta gömeceksin yani. Fitness evet. Gerçekten. Fitness peki ne kadar gereklilik? Bu da mesela dürtme ekonomisinin bir sonucu mudur? Piss. Şimdi tabi podcastçiler e, pardon dinleyiciler beni görmüyorlar ama siz görüyorsunuz bana gerekli mesela Fitnes. Niye gerek? Bence gereksiz. E, çünkü mesela bir e, su, ne diyelim 10 litre suyu şöyle bir iki dakika taşıdığımda pert oluyor. Olabilir abi. Günümüzde bunu yapmana gerek yok ki zaten. Ya şimdi var. Bak, yani baktığın zaman ha, e, günümüzde insanlar belirli e, şeylere kanalize oldular. Sadece belirli işleri yapmaya kanalize oldular. Atıyorum ben muhasebeciyim, sadece bir şirketin muhasebesiyle uğraşıyorum. İşte evin temizliği olsun, eve su gelmesi olsun, yemeği olsun. Bunlar benim işlerim değil. Ben oradan bir para kazanıyorum, bu parayla da diğer ihtiyaçlarımı karşılıyorum. Tamam. O. Bunu yapmanın gerek yok. Ama iyi güzel de bu aynı zamanda spor için de lazım. Yani şimdi bugün tanıştığımız amcalarda en çok söyledikleri şey neydi? Yabancı dil öğreni. Hayır, ondan sonra. <gülüyor> Neydi abi? Spor. Spor. Adam bu zamanlar hep spor ya. 84'ten beri basket oynuyorlarmış aynı sağlam. Aynı sağlam. O mallar basket oynuyor muymuş? Evet. Onu çok kısaydılar. Abi önemli değil ki İyi de. Ben onu yememek ki. Bizde basket mi oynasak? Abi şey de kısa. Yani tamısta var şut. Ne? Ayza, Ayza da kısa. Ayza Abi az da galiba. Abi. 1.74. 74, abi az ya tamısta. 1.80. Duble kısa yani. O da 1.73. Ayzah Tams 1.78 olabilir. Tutuyor musun ya? Bir bakalım. Ben de boya bak. Bir de Felder diye bir oyuncu var Cleveland'da. O daha da kısa. Bir de onlar smash basıyor. Bir Mesela 1.75'e kadar smudge basıyor. İnanılmaz zıplıyorlar. İnanılmaz zıplıyorlar. Benim mesela bir arkadaşım istiyordu aslında Smash ama şey zıplama dersi almayı. 1.75 Ayzah Tams 1.75 Zıplama dersi almayı. Ama evet, çok Onların çok güzel antrenmanları var. Ben internetten bir ara denemiştim de. Çok zor ya yani, çok yoruyor. Mesela o bile yoruyor. Felder da aynı şikaye Felder. Ya bence e, şeyde bir şey var. Seni, seni böyle yapmaya itiyor. İnsanlar itiyor. Vücut duruşu mesela. Toplum itiyor. Vücut duruşu. Ee, mesela be, ben omurgam zayıf olduğundan dolayı. Hafif bir kilo aldığında ben hafif bir çökmü oluyum. Hmm. Ama bunu e, omuz çalışarak bilmiyorum mesela. Fitnessçiler daha iyi gelir de. Omuz çalışarak o sırt çalışarak o duruşumu düzeltebilirim. Ama mesela alt ay. 6 aydan sonra olduğu görüş düzeldikten sonra düzenli bir e, sporla illa ki her gün spor salonuna gitmek değil de düzenli bir sporla... Haftada 4 gün 3 gün. O da fazla. Bu bence. Nobileksin uzunmuş. Bir yani... O da fazla bence. Haftada 4-5 be, gün. Çünkü hani bu hobi ya. Fitness işi. Allah Allah. İnsana bakmıyor Evet buna. bu işe girdiğinde ben şu an dışarıdan baktığım için rahat bir şekilde söyleyebilirim ama bu işe girdiğinde Hani insan açgözlük duası da var bence, bu da ayrı bir tartışma. Obezlik gibi işte, yani yemek aynen. istedikçe yiyorsun, orada da yiyor. arttıkça arttırmak istiyorsun. Ve çevre psikolojisi de var. Hıh, aynen. Adamlar köpek gibi çalışıyorlar. Şimdi onları da aşağıda... Yok yapıyorlar. ya, köpek bir tabirdir. Evet, de yani terliyorlar, mahvoluyorlar, 200 yıl geliyor falan filan <gülüyor> tarzı görüyoruz hani şeylerde. Suatlar, basalım abi. Aynen, basalım abi. Ee, bu sen de doğal olarak yani çekingen bir davransam bile hani şu yapayım mı yapmayayım mı diye orada havaya girip yapıyorsun. Ya bence fitness'ın tek bir olayı var sağlıklı olmak. Ama e, halktaki genel kanıya baktığın zaman ya bu güzellerini etkilemek daha fazla var bence. Aynen öyle. Bu Çünkü... bir zorunluluk gibi de geliyor ve bu sayede mesela insanlar normalde hiç vermeyeceği paraları e, şeylere veriyor. Fitness salonlarına veriyor. Mesela kışın şey fitness salonları daha dolu olur. Şimdi evet. Kişenin işte vücudu yazın mesela o vücudu, göstermek için, vücudu göstermek için tatil yerlerine gidiyorlar. Evet. Aynı şey bayanlar için de geçerli bu arada. Bayanları da pas atmak... Evet, yani, bayanlar hani özellikle sevdol, kalça falan çalışıyorlar. Şey bö şey, selülit bölgelerinin... Selülit... Neyse, selülit bölgelerinin... Ama onun kas yapmakla nasıl alakası yok. Değil hani musun? ne bileyim uygun diyet ve birazcık da genetik var tabii ki orada. Hani kadın aşağıya çok dikkat ediyorlar. Bacak kısmına çok dikkat evet. ediyorlar. Evet. Çünkü... Bir de squat'a Aynen. Yapıyorlar. Ben bir şey söyleyebilirim. Aslında bu da bir dürtme psikolojisi. Neden evet. dikkat ediyorlar? Çünkü erkeklerin bacaklarına baktığını düşünüyorlar. Aynen ben öyle. Bir erkek olarak şahsen kadınların bacaklarına bakmıyorum. Ha, siktir be. Bakmıyorum abi. Bunu da koyacağım. Bu küfrümü koyacağım bu arada. <gülüyor> evet. Yüzde yüz, -yüz bakıyorsun. Yüz bölgelerine daha çok bakıyorum. Abi yüz bölgesine sen de bakıyorsun ama da bakıyorsun. Ben bacara daha çok bakmıyorum. Yani yüzle e, gövde bölgeleri daha insanın dikkatini çekmiyor mu? Abi şöyle bir i̇lk şey olacakçı bırak. mısın? Sen? Yani bence yani şöyle yüz bence sen sen de ilk, bence yüz bölgesine bakıyorsun. Abi ben de yüz bölgesine, i̇lk, bölgesine ilk bakıyorum. İlk, ilk battığın... baktığın yani ama ilk bakman ilk... ama bak şöyle bir şey bak bacak sonuçta eleyeci abi. Abi değil. Bacak, Nasıl bacak, değil lan. Bacak kesmezsin sen. Bacak için adam kesmez yani o manada bakış olarak değil. Elemezsin manasında söylüyorum. Edersin abi. Gayet edersin. Çok ama şimdi şey hani bacağın şekline göre elersin. Abi ama kendi, şey, yani abi ya bir şey diyeceğim. bir kız gördüğün şey olarak boy, kiloyu boş ver, boy olarak ve e, hadi konuşmaları da seni cezbetti, yüz olarak da cezbetti. Macarla bakar mı, bakmaz mı? iler misin? Abi bir şey Bak biz şu anda konuyu çok erkek olarak bakıyoruz. Kadın olarak da bakarsak şöyle şöyle düşünüyorlar bence. Bir erkek olarak nasıl mesela bir erkek buraya geldi, Hı -hı. tamam mı? Eğer ki sen hassassan, işte dışarıdan bakılma konusuna falan hassassan, ne yapıyorsun? işte çocuğun böyle şurada kası var. İşte sıktım böyle şöyle kası var falan tamam mı? Bir kadın olarak düşündüğün zaman da kadın abi yolda yürüyor. Tamam o da mini etek giymiş. Ado etek giymiş olsun. Yanındaki de etek giymiş olsun tamam mı? Abi belki senin bacağın yanındakinden daha çirkinsen kötü hissediyorsun. Bu ama Türkiye'de daha çok var. Ben mesela Barcelona'dan örnek vereyim. Barcelona'daki insanlar tamamen aynı. Kız şu kadar e, kaç santim? 2 santim mini şokla giyiyor. Kızın Çizikleri var ee... Bu arada bir şey söyleyeceğim 2 santim bildiğin don oluyor oğlum Evet Evet hmm, Tamam 2 santim giyiyor Ve e, çizikleri var, bacakları şişmiş Her şey yapıyorsun Orada mesela baktım ben Ben Türkiye'de bakma bakmayan bir insan olarak orada baktım Ben yani bilmiyorum orada beni sapık olarak görmüş olabilirler ama Orada çünkü insan hani Abi Sıradan bir şey oluyor çünkü Evet orada onlar da sıradan Onların Abi. insanların bacaklarına bakmıyor Abi, Düşünsene bak 18 yaşına kadar işte Mesela kendim için Üsküdar'da yaşıyorsun. Üsküdar'ın Üsküdar şeyi belli yani e, halkın yapısı belli. Halkın alışkanlıkları belli. Ondan sonra mesela e, bak, e, biraz daha insanların daha özenli, daha dikkatli giyindiği yerlere gittiğin zaman bi, bi, yadırgıyorsun ve dikkatinden daha çok çekiyor. Çünkü senin görmediğin bir şey bu. Şey gibi aynı. E, bu sefer doğru söyleyeceğim Transparan mı deniyor? Hafif birazcık. <gülüyor> İçini evet. ha Mesela bu... Kaç yıl önce geldi Türkiye'ye, iki mi? Bilmiyorum, ne zaman geldi. Var ama her giyen, ünlülerden, ünlülerden herkes dikkat çekiyor. O transparan gidiğine. Bu aynı şey, Oscar, ödül törenleri için de geçerli. Giydiği önemli diyorsun yani. Giyince insanların ilgisini çekiyor. İnsanları dürtüyor. Dürtüyor işte. Evet, çok doğru. Mesela, o yüzden mesela büyük model oyunculara para veriyorlar. İnsanları dürtmesi için. Evet. Mesela Bu şey var ya için yani. Koton'un reklamında hani Fahriye Evcan. Evcan var ya. Ha. Ona mesela yok şöyle kot giydiriyor yok böyle kot giydiriyor. Orada ona bakamdır. Hoşuma gidiyor. Fahriye evet. Evcan bence çok aslında iyi bir reklam ama ben genç gereksiz bir reklam çünkü Fahriye Evcan yüz güzeli bayağı. Evet. Aynen. Yani. Ben tam bir şey katmıyorum. Abi ben katılmıyorum ya. dur ne neye geçeyim biliyorum tamam. da. Abi bence şöyle bir şey var hare yojana her türlü güzel bir kadın yani. İyi değil sadece. Ama yani yani, Pantolon reklamı için bence evet. doğru bir şey değil. Fizii daha düzgün verir mi diyorsun? Olabilir. Direkt aynen. ben size örnek vereyim. Çok yavaştı. Tam model. model. Tam Seren, seren, seren, seren Ayşegül yapıyor. Aynen. Bak herkes anladım ben. Çok bir çok para istemiş aynen. olabilir. Şöyle mavi reklamında oynuyoruz zaten. Aynen. Çok aynen. Mavi de olabilir. Mavi bırak yani. Ya ya ben ben şu an şolas mavi şey. ayrı şeyler ve Yine mavi mavide kon. Mavi'de yani, mavi katon, mavi'de... Olabiliriz. Mavi'de ayıp. Mavi'de Kıvanç mı başka? Beşim kıza al. Ama beş, abi, şöyle bir şey var. De. Sonuçta orayla, orayla damgalı olmuş oluyor. Yani Tabii, ö, markalar özdeşleşiyor. Ya, sen Aynen. bir daha onu reklamı çıkarttığın zaman ne abi mavi'de oynuyordu diyorsun. Mesela aynı şey. Mavi çok güzel yaptı. Bensu Soraf. bir durum. Biliyor musun? Biliyor musun? Hadi be. Ben de, Bensu, de, biliyor musun? Biliyor musun? Ama şimdi göstereyim de siz de yanını yapın. Boylan reklamındaki bayan çok... Ben çok güzel güzelim. Yani. Beysus soranlı sen 150 kadın, 151 kadın, 151 kadın ve bu kızı ben pek beğenmiyorum. Jim Jim reklamı. Ben de çok <gülüyor> beğeniyorum. Sen beğeniyorsun. Hayır, ben de çok beğenmiyorum. <gülüyor> Aslında hoşuma gidiyor. Yüz güzel ne 100. demek ki ya? Yüzü güzel yani. 100. Şimdi hani yüzün bak gördüğün gibi fotoğraflarda da şimdi sadece yüzü bakka Güzel bakka bir, bakka bir, var. Bir yüzü var Abi yüz hocam demin yüzü güzelse güzeldir zaten ya. Ha, e, e bu da işte. Bir adam maksi diyordu işte. ama bocalakta bir rekabettir. Mesela mavi jin <gülüyor> yapıyor, mavi jin yapıyor ama Bensu soralı. ne yapmışlar? Kabana koymuşlar. Gönlüğe giyip koymuşlar. Daha hoş görünmüş. Yani sen şey mi diyorsun? Koton'un e, reklam stratejisi yanlış. Evet, Ben e, e, katılmıyorum abi. Için. Çünkü şöyle bir şey var. Ha, halkın genelinde oylama yapalım. Fahriye Evcen en beğenilen iki kadından evet. birisi de. Diğeri öyle. Diğerini öyle öyle. bak diğerini bilmiyorum ama ikiden biridir yani Aynen. adım kadar eminim. <gülüyor> diğeri değişir. Heh. Ve eğer ki sen Fahri Evcen o kotu giydirdiysen abi diğerlerine de giydiririz, diğer kadınlara da giydiririz. Görecek kotonu kapıştırdım. Abi dürtmedi mi ya insanları? Dürttü ya. Kot giymeyi bile bazı hocalar şey mi görüyor? Evet. Günah mı görüyor? Günah görüyorlar ve ailelerinin cehenneminde yanacaklarını. Niye günah görüyorlar abi? Kodaki, bir kadın, bir kadın niçin tesettür diyor? Ben şöyle düşünüyorum, bence şu yüzden diyor. Bana başka erkeklerin bakmasından rahatsız oluyorum. Evet. Bir erkek bunu söylüyorsa ne demek oluyor? Ben öyle giyenlere bakıyorum, istemeden eşimi aldatmış gibi hissediyorum demek olmuyor mu? Ki Türk erkeği bakar mı ama? Bakar. Bakar abi. Bak dün, otobüste bir amca gördüm abi. Tamam Dıştan baktığımda normal birisi. Kadının birisi biraz savaş gelmiş tamam mı? Gayet normal hiçbir şey yok. Abi adam bir bakıyor, bir bakıyor var ya. Üf. Yiyecek yani. E, şey şey, Hayvan etse yani. ya. Öküz ya. Sokakta birbirine öpen gençler de 109 lira ceza keserler mesela geçen. Niye niye ceza kesilir? Sokakta birbirini. kamu kamu rahatsız ediyorlar diye. Yani. Sokakta birbirine öpüyor. Yanaktan dudaktan mı? Dudaktan. Abi yanaktan bir şey yok. Ya fark etmez o yanaktan dudağa. Yolda yürürken mi? Abi, Türk mesela, bir tane daha örnek vereyim, şeyde, Barcelona sokaklarında yürürken. Abi, birisi birisine direkt sarılıyor, öpüyor, hiç kimse bakmıyor. Türkiye'de aynı şeyi gördüm, şeyde yürürken bile de, e, Taksim'de. Bırak Herkes iki kere dönen, üç kere dönen... Evet, ya, ya ama, da öyle. Ya, Türk hayatta olmayan işte. bir şey? Aynen, bu da dürtü. Yani orada bakma dürtüsü geliyor insanların, Türkiye'de. Ama Avrupa'da böyle bir şey yok. Abi demek ki hayatlarında olmayan bir şey yani. Hani nasıl sen şey yapıyorsan, farklı bir şey gördüğün zaman dikkatini Peki çekiyorsan... Peki bunu Avrupa'da nasıl sağlıyorlar? Bir tek Türkiye'de böyle saçma satan şey Hadi Adam, Adamların bakış açısı. Yani mesela adamlar hiç birbirlerine bağırmıyorlar. Otobüste her e, sabahları bir kavga oluyor ya. Evet evet. Her sabahları bir kavga oluyor. Yazık ya amcalara sesleniyorum yani lütfen. Biz de insanlarız ya. Sabahleyin kalkıyoruz uykulu ben Bende de çok sıkıntı oluyor. Adam bana bağırıyor arkadan, hayvan falan. Sana mı? Yemin ediyorum Sana bana. Sana niye bağırıyor? Niye ardına kaçıyorsunuz? Abi anlatıyoruz. Rıskıcam onu yapacağım diye. Abi otobüse biniyoruz. Tam herkes sırayla biniyor hızlı hızlı. Amca de Ondan sonra bindi korktuktan indi. Çantayı, çantasını falan böyle yapıyor. Rahat davranıyor falan. Ben adamı beklemedim. Bastım gittim. Ben basınca adamın çantasıyla ben öyle ittirdik böyle, böyle dedilerimizi. Ben çantayı ittim. İlk başa böyle yaptım. Oğlum ya aşk geçsene ya falan ben takmadım adamı. Ne bu ya böyle hayvan gibi geçiyorsun ya sonra da. <gülüyor> sonra devam etmedin neyse ki. Devam etmedim ha cevap vermedim. Ama ondan sonraki Sen olsa... Sen versen... Gibi... Ne yaptın? Zaten da. oğlu bekliyor, kanka, oğlu bekliyor. bekliyor. Mesela bazı teyzeler de otobüs şoförlerine saldırıyor. Evet. evet. Abi otobüs şoförlerinin çektiği nedir ya. Aynen. Vallahi sabahleyin özellikle çok sıkıntı. Bak mesela... indirmeye indir. çalışıyorlar falan. Mesela Fatih Sultan Mehmet'te şey varken ben işte okula o köprü yolunda. Ee, geçen işte emniyet şeridinden otobüslerin gitmesi işte kavga çıktı, neden emniyet şeridinden gitmiyorsa vesaire arkadan gelen bizden sonraki 122C otobüsü de e, ben de 122C dedim. işte bizden sonra gelen 122C arabası da emniyet şeridinden geçerek bizi geçti. Hatta ondan, onun arkasındaki de yani üçüncü araba da hı hı. bizim arkamızdaydı hani burada da kargaç çıktı hani senden sonraki araba geçti onun arkasındaki araba da arkamızda hemen hani Pardon, sen niye emniyet abi. şeridinden geçmiyorsun gitmiyorsun falan diye yani aslında bence hani otobüsler gerçekten emniyet şeridinden gitmesi gereken diğer bir araçtır yani diğer insanların zamanını kurtarma kafislerini yani abi. evet çünkü o araba 80 kişi taşıyor hani sen arabanda en fazla 5 kişi taşırsın Küçük arabanın. O otobüs 80 kişi binmiyor. Ki sabahları. Aynen sabahları 5 kişi binen çok o bir olabilir, şey yok. Olabilir, doğru diyorsun. Otobüste 80 kişisin ve yani bence gitmesi gereken arabalardan... Bir de diğerleri gitmiş zaten. Aynen. Ya ya, bu arada ya, şey mi yani kural değil mi? Otobüsten emniyet şeridinden gitmesi lazım diye. Ben ilk başta garipsemiştim çünkü. Bizde mesela şey trafiği oluyor öğlen çıkışlarının. Ee, Ümraniye o... Ha, o ha, evet evet. Biliyorsunuz o plazalardan çıkan ha, insanlar. Rezaat oluyor. Duallara biz Çekmeköy'den gelirken dev, belediye otobüsleri döndü mesela bir keresinde adam direkt Emniyet Şeridinden gitti. Doğruymuş. Kural kural değil böyle. Bir kural... kural yok değil mi? Ama yani adam sonuçta belediye otobüsü olduğu için yani devlet niye ceza kessin ki iyi ettik belediye. Aynen aynen birazcık ama o zaman. Da... otobüsleri ayrı galiba o zaman. Şey gibi oluyor ya akademisyen havası gibi oluyor şimdi akademisyenlerle atayım da. Akademisyenler kudurun. Kendi bir, bir e, kalmıştı gibi görüyorlar. Belediyelerde, belediye otobüslerini sürenlerde. Evet, bir de şeyler belediye otobüsü kullananlar aşırı, aşırı demeyeyim de fazla para alıyorlar. Hmm. Öyle olunca onlara da pek koyan bir miktar yok. Bence emniyet şeridinin fiyatı e, cezasının fiyatı da çok acayip bir e, fiyat fırlaması olması lazım. Çünkü şöyle bir şey var, aslında oluşan trafik emniyet şeridinden gidip sola girmeye çalışan. <Gülüyor> Aynen öyle. Çünkü mesela sola giriyorsun, bu adam yavaşlıyor, hı hı. bu adam yavaşlayınca arkadaki 10 saniye, 10 saniye, 20 saniye, 30 saniye bu katlana katlana doğru, doğru. giden bir trafik oluşuyor. Yani Arabada, gelen araba da artıyor, azalsan yine akacak artıyor. orası. Aynen, aynen, öyle. Dümdüz yolda trafik oluyor yani otobanda. Aynen. Harbiden Bir de mesela otobanda şeyde trafik oluyor, yani yolun diğer tarafında kaza olduğu zaman. İnsanlar arabayla hı. yan tarafa bakıyorlar. Aynen. Mesela geçen ben eve dönüyorum işte şeyden, Kavacık'tan. Kaza şeyde olmuş. Diğer şeritte, ters gelen şeritte olmuş. Ama sizin şerit yavaşlıyor. Ama bizim şerit yavaşlıyor. Abi izlemeyin ya. Yani hızımı 30'a düşürüp izlemenin ne manası? Kaza işte yani. Hiç mi şey yapmıyor? Kavacık'ın akşam yoğun. Kavacık'ın akşam trafiği. İyi ki öğrenci değilim ben de. Kavacım, akşam dürtüyor, çok... farklı şeyler dürtüyor insanları. Anadolu Nisan'a geliyor yani. O kadar kötü bir trafik vardı. Çok kötü orası. Var mı dürtmeyle ilgili başka şeyleriniz? Ben... Ay, doğru diyorsun, filmler yani dürt inanılmaz dürtüyor evet. insanları. Filmler dürtme ekonomizin en etkili tarafı. Ee, geekler mesela bu yüzden meşhur oldu diye düşünüyorum. Çünkü yavaş yavaş özellikle... Şimdi bu hayran kitlesi çoğu Türkler tarafından sevilmiyor ancak ee, Big Bang Theory Belki duymuşsundur Ümidim, tabi, lan. Big Bang'de mesela efsane Chuck Lorre'un yani 12 men'den sonra O kadar da efsane değil ya de. Hadi eyvallah bir, Yani çoğu geek insana sorsanız Sonradan geek olanlar diyelim ee, Belki geek sanki, sanki şey, <gülüyor> <gülüyor> geek, 10 yıllık geek Aynen biz. geek kralları Geek krallığı gibi ee, Geeklere sorsam Big Bang Theory'den Mesela bir Sheldon şey yapar Bir benzetmesi yapar mesela Geeklerde de bu özendirme var. Big Bang Theory. O yüzden... ...dürtme... Televizyon her yerde var. Televizyon bence başını çekebilir. Televizyon ve e, basın. O zaman şey diyebilir mi? miyiz, yani markalar dürtmeyi en çok reklamlarda kullanıyorlar. Evet. Mesela en basiti... E, ...şeye de gidebiliriz. Aa <gülüyor> Apple'ın mesela hani fotoğraf reklamı var ya... Kendi telefonuyla insanların fotoğraf çektirip direkt reklamını onları koyuyor. Hı. İnsanları dürttürüyor işte. Diyor ki siz de böyle reklam çekebilirsiniz. Altında küçük yazıyla farklı programlar kullanamıştınız. Sen. Görmedin mi görmedin görmedim mesela ama şey var yani orada. Adamın ismi yazıyor. Ne bileyim. Beni mesela inanılmaz teşvik ederdi bu. Ben de bir iPhone'luyum ben de bir fotoğraf çekeyim. İşte benim de şey de, de. falan yayınlansın. Fotoğrafım. Inclusive de geldi doğru mu söylüyorum? On ne? Inclusive. Miydi? Evet, inclusive de ne oluyor? Hayır, hayır ya, marketingte vardı ya. Ex exclusive, influence, influer, influencer doğru mu? Influencerlar mesela. En etkileyenler. Etkileyenler. Evet, çok, onlar inanılmaz etkileşiler. Işte. Dürütüyorlar insanları. De. Aşırı dürütüyorlar influencerlar. Yani. Ya dürütme her yerde dedik. Mesela. Güneşin büyük etkilerinden birisi şey de radyo programlarında hani şey var ya eğer ki sen bir radyo programında ya da işte bir podcastte e, araba kazasının kötülüğünden bahsedersen ya da işte araba kazasında ölmüş bir yakınından bahsedersen sonuna reklam olarak işte Fordu, Toyota'yı falan sitroeni alamazsın çünkü tam tersine o insanları kötü yönde dördü. Abi kamu spotu gibi oluyor ama yeah. ona benzer şey koyuyor yani ya ee, Bir tane öyle bir kamu spot reklam vardı anneyle baba gidiyordu çocuk da anneannesinde kalıyordu Sonra onlar konuşuyordu ama telefonla konuşuyordu Bir anda az kalsın çarpıyorlardı Ya dön, dönmeselerdi falan gibi <gülüyor> Üç aşağı beş yukarı ona benzer bir şey vardı şey, e, yine çok iyi dürten kamu spotlarından verirse Şehani bir kız çocuğu var Ya <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Doktor diyor ya Sigarayı Acilen bırak, sigarayı, sigarayı bırakman bırak. lazım evladım bırak, o tamamen capsleri Bak sana bir şey söyleyeyim mi ama inanılmaz etkileyici ya bence. Evet. Benim inenle konuşuldu. Yeni buldu sonuçta. Evet ya. Yani, Sigareti bırakamayan insan var mıdır ya? Aa bence yoktur. Yoktur. Peki Sig sigara Sig nasıl dürtüyor insanları? Sigara tamamen ya, çok bence e, ne dedim mübarek bir madde demeyeyim çünkü bir anda sigaracı oluyoruz. Sigara içmiyoruz biz aslında. ben içmiyorum. Onu da eee abi bir kapıyı açın ya duman altı oldu burası. <gülüyor> Bütün duyguları, bütün duyguları bence etkileyen bir şey. Efkanlandığımı sigara içersin, mutlu olduğumu sigara içersin, üzüldüğümü sigara içersin. Her yerinde yardımcı her, değil mi? Her yerinde kullanabilirsin sigarayı. Öyle yani etkili bir matkı. Çok değişik. İlk bu teşekkür teşekkür etmiyorum. Şey gibi ya, ya bulunduğun zamanı çivi çakıyorsun. Evet. Atıyorum işte okulu kazandın, gidiyorsun işte şurada sigara içiyorsun. Bir sigara içiyorsun. Ondan, aradan on yıl geçiyor Olan kazandıktan sonra da bir sigara tutturmuştum dünkü gibi. Efkanlanıyorsun, bir sigara içiyorsun. Ve sadece bir tane değil, paket bitiriyorsun. Ve şöyle bir şey var. Ee, şeyler Bu sigara ma markaları hiçbir şekilde insanları dürtmüyorlar. Çünkü insanlar sigaradan, yani manadan dürtürmüşler. Nasıl yani? Sigara içmek e, gençken, çocukken bir havayla başlayıp sonra bağımlılığa dönüyor. Aynen. Şimdikiler de aileden görüp başlayanlar veya yine hava havalı. daha çok hava, yine havalı şeydir yani bence okullarında buradan tabii sen kimi oluyorsun da gibi okul müdürlerine tepki alabilirim ama e, liselerde bırakmaları lazım sigara kontrolü. Abi o kadar büyük etkimiz yok bizim. De, yani. Tamam da adam içerse içsin ya. Yani niye zorluyorsun ki? Hani böyle adam boşuna kaçamak tuvaletlere giriyor falan o dönüyorlar iğrenç oluyor. Tek yine sigara içemeyanlar da giremiyor. Yani niye yani. anlat bizim yani. okuldaki sigara prosedürünü? Bizim okuldaki sigara prosedürü eskiden şimdi habire değişen bir prosedör. En başta ya ipi tutacaksın, ya da bırakacaksın. Ama bizde hep böyle bir ipi tut, bırak, tut, bırak. Hani tam çıkabilirsiniz diyor, ertesi gün yasaklanıyor, çıkamıyorsun. Sonra bu sefer bir isyan, bir patlıyor var bir isyan sonra. Aynı gün, hani yasaklanan gün, ilhamide e çıkın oluyor. Yani müdür de içiyordur ya. İçmiyor müdürünüz Bir ara içiyordu, gibi. sonra bıraktı. Yani... Sonra diğer müdürümüz de yine içiyordu, sonra yine bıraktı. Ya bizim okulun sahibi... Öğrenciler içmiyorlar, tamam mı? Demir'in arkasındalar, bizim okulun sahibi Demir'in diğer tarafını sigara içiyor. Sigarayı böyle uzatıyor, canınız çekmiştir diye. Hatırlıyor musun? Evet, Okulun sahibine selam olsun. Ya, ama şöyle bir şey var, hani, o sigaranın okulun önünde içilmemesini istemelerinin sebebi, şeyde, sigaraya oğlunun veya yani kızının sigara içmesinden korkan ailelerin dürtülmesiydi bence. Evet. Sen mesela bir yerde sigara içen çok çok öğrenci görürsen o okuldan negatif olarak dürtülüyorsun. Ee, evet, ben mesela söyleyeyim. Uğurt'ta e, karşımızda filal vardı. Hı hı. Eşk evet. gibi tüttürüyorlar e, duyduk. Duyun bunların hepsi. E, orada işte sigaraya izin veriyorlar. Belli bir yerde tüttürebiliyorsun rahatça. İşte öğretmen sigara paketlerini falan e, sıraya koyduğunda hiçbir şey bakmıyor falan. E, doğal olarak insan e, oraya gitmiyor. Yani. Tercih etmek düşünsen bile, buraları beğenmeyip, bu sistemi beğenmeyip ayrılmak istesen bile oraya gitmezsin yani. Bu arada buradan Uğur dershaneleri sigara karşıtıdır. Sizleri dürtelim. Enver Yücel'e de selam olsun. <gülüyor> Kim Enver ya? Onu bize bir anlat şimdi. Şey, Uğur dershanelerini kuran adam. Hadi ya. Evet, ve Bahçeşehir Kolejlerinin sahibi. Ben hep Uğur ismini biri diye düşünmüştüm. Ben de ya. Uğur ismi nereden geliyor peki? Bilmiyorum ama e, Uğur Dershanesi kurduğu zamanda galiba o gün doğan ins, e, Uğur isimli çocuğun bütün eğitim masraflarını karşılayacak diye bir e, sosyal medya paylaşım görmüştüm. Bu doğruysa onun üstüne sen bedavaya getiriyorsun çocuğun her şeyini. Ya anlamadım Uğur Dershanesi kurulduğu bir tarih var, Aralık'ta galiba. O yıl doğar 2002'li galiba, 2002'de özel. He her yıl değil yani. Hayır. Evet. O bariyu yapsınlar. Çok mantıklı. Herkes uğur yapar çocuğun adına. Böylece insanları dürtersin. Allah yok. Tamam. Her düşüsen 50 çocuğun eğitim masraflarını karşılasan yine senin için zor bir. Ama dürtüyorsun <gülüyor> ve tamam, halka ya. diyorsun ki ben uğurlardan yanayım. Hadi gelin siz de uğurlardan yan olun. Adam siyasetçi, dil bir şey değil. Ne yapsın? Okulu var, para kazanacak. Ama Kazan insanları dürtmesi kalır. lazım. Reklam yapacak işte uğurlar tamam ama şimdi uğur'a bedava şey yapıyor senin çocuğunun tamamen bedavaya getirtiyor. Ne güzel işte. Senin için adam için kötü. Adam için iyi. Adam sadece tek bir seferde yaptığıda bence etkiyi yakalıyor. Vay be diyorsun. Vallahi ben bilmiyordum. Bir tek sen biliyorsun şimdi. O zaman sen biliyorsun. Nereden biliyorsun? Aynen ama sen uğur'dan sen istediğin için biliyorsun. Yok yok. Bir, bir gezinirken gördüm. Yoksa Nerede nereden efendim gördün? Instagram. Ha. Postu paylaşan, şimdi yalan da söylemeyeyim bir tane var. O zaman Emel e selamlar. Muhasebeci ihtiyacınız olursa buradayız. Müzik